İyi geceler değerli izleyiciler. Bir haftalık aradan sonra Şüpheli Ahmet hocayla birlikteyiz. Bugün programımız iki bölümden oluşacak. Az sonra Ahmet Hoca sizlere Amentü'den başlayarak yani İslam'ın şartlarından başlayarak her hafta bölüm bölüm devam edecek konuları ve kendisine SMS yoluyla göndermiş olduğunuz sorulara cevaplayacak. Programımızın ikinci bölümünde ise Yine Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte bu kez günceli ve gündemi konuşacağız. Güncelde gündemde neler var? Son derece önemli konular var. Mesela hemen e, bizim de bulunduğumuz e, İstanbul Tepebaşı stüdyolarımızın e, biraz ilerisinde e, sayılabilecek bir adres. Tophane'den söz ediyoruz. Ve günlerdir, neredeyse hafta başından beri Türkiye tophaneyi konuşuyor. Tophane'de yaşananların arka planında ne var? Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın söylediği gibi göçün, hızlı göçün getirdiği Anadolu'yu İstanbul'a taşıma bir sosyal uyumsuzluk problemi mi var? Yoksa uzun süredir bölgede planlanan ve Sulu Kule'de yaşadığımız benzeri bir rant kavgası mı var? Yaşam farklılıklarından kaynaklanan sürtüşme ve çatışmalar mı var? Tabii ki bu konuda ciddi bir araştırmanın olmadığını el yordamıyla veya ideolojik duruşumuza göre yaptığımız tanımlamalar var Tüm bunların ötesinde tartışmalar devam ederken konuya ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca'nın görüşlerini programımızın ikinci bölümünde dinleyeceksiniz. Bir başka tartışma konusu bu akşam ana haber bültenlerinde de vardı. Mardin'de Kasimiye Medresesi'nde Cemil İpekçi'nin düzenleyeceği bir defile var. Bir medresede, bir dini mekanda defile düzenlenebilir mi? İşte bu konu tartışılıyor. Hem bölgede yaşayan Müslümanlar... Hem de Hristiyanlardan tepkiler var. Ancak e, Mardin Valisinin ve Cemil İpekçin'in ısrarlı duruşları var. Peki Ahmet Hoca bu konuda ne söyleyecek? Onu daha sonra dinleyeceksiniz. Ve bir başka e, konu var ki onu da yine e, sizlerle paylaşacağız değerli izleyiciler. Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın Cübbel Ahmet Hoca hakkında söyledikleri var. Çok ağır eleştiriler gündeme taşımış e, ve Ahmet Hocayı hedef alan ee, ağır sözleri var peki bu sözler cevapsız mı kalacak onun cevabını da az sonra dinleyeceksiniz ve tabii o ağır eleştirilerin sonrasında yine Adnan Oktar'ın söylemiş olduğu e, ilginç bir değerlendirme var Ahmet Hoca'ya e, ilişkin bu ne perhis bu ne lahana turşusu dedirtecek türden belki de bir izahı vardır var mı bir izahı bunu az sonra programın ikinci bölümünde e, Cübbeli Ahmet Hoca'ya soracağız efendim. Efendim e, uzun bir girişten sonra hoş geldiniz. Hoş e, İkinci hafta yine izleyicilerimizle beraberiz ve bu bölümde siz e, İslam'ın şartlarından başlayacaksınız. Ve bölüm bölüm her hafta izleyicilerimize bunu anlatacaksınız. Bununla birlikte size gelen çok sayıda soru var. Onların bir kısmına da yine yapmış olduğunuz hazırlık çerçevesinde cevaplar vereceksiniz. E, buyurun efendim izleyicilerimiz ve biz kulaklarımızı açtık. siz dinliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Besmele ile başlayalım işimize. Kul emrin zibalin. La yübdehu bismillahi bismillahirrahmanirrahim. Fe ve ektaru. Fe ve ebteru. Fe Birkaç zivaati var. Önemli herhangi bir işte. Besmele ile başlanmazsa. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O işe bed olunmazsa o işin sonu kesiktir, hayırsızdır, bereketsizdir, nursuzdur. Onun için işimiz kesik olmasın, sürekli bereketi hepinizin kalplerine itikat olarak yerleşsin diye Allah'ımızın adını anarak başlayalım. Allah'ımıza hamd edelim. Yine başka bir hadis-i şerifte bi Başka bir hadis-i şerifte Başka bir hadis salat şerifte hangi önemli bir işte Allah'a Hamdile başlanmazsa, hangi mühim bir işte, ciddi bir konuda Resulüne salavat ile sallallahu aleyhi ve sellem başlanmazsa onun sonu kesiktir, hayırsızdır, bereketsizdir. İstenilen neticeye ulaşmaz. Buyurulduğu için her dersimizin başında biz besmelemizi, hamd elemizi, salvelemizi yaparak efendim girizgah ediniyoruz. Şimdi Baya bir sualleriniz var. Ben bu suallere cevap vermek niyetindeyim. Ancak e, biraz da imandan, İslam'dan bahsetmek durumundayız. Her dersin başında e, bir miktar e, iman şartlarından, İslam şartlarından konuşacağız. Ondan sonra itikatla ilgili bu itikat risalesi bizim e, kitabımız. Bu risaleyi e, ders olarak edineceğiz. Bunu sırayla sizlerle paylaşacağız. Sizler de tabi kitaptan takip etmek isterseniz sonra konuşulan konular ezberinizde kalsın. Çünkü bunlar ezberlenmeklik şeyler. Ee, sorulduğunda cevap verilmesi icap eden konular. Bunlar öyle bilsen de olur, bilmesen de olur kabilinden değil. Mutlaka bilinmesi lazım. Olmazsa olmaz. Bilinmezse olmaz. Sorulduğunda cevap verilmezse olmaz. İman şartları bunlar. Yoksa insan Müslüman olamaz, mümin olamaz. Bu şakaya gelmez. Bu çok ciddi bir meseledir. Bu iman meselesidir. Bu bizim dünya hayatımıza teallük etmiyor. Dünyamıza da teallük ediyor ama esas ahiretimize teallük ediyor. Sonsuz hayatımız, ebedi kurtuluşumuz, yarın ahirette başımıza ne gelir hepsi buna bağlı. Bu imanı sağlam yaparsak inşallah bu imanda kurtarıp da ölebilirsek amelimizde ne kadar taksir olsa, kusur olsa Rabbim affedecek. Ama imanda eksik varsa Ehli sünnet dışına çıkış varsa bunun mutlaka cehennemle sonuçlanması kaçınılmazdır. İnsanı kafir edecek derecede bir bozuk inanç varsa ebedi cehennemle sonuçlanır. Allah muhafaza buyursun. Yok kafir etmeyip de bidat elinden yani ehli sünnet dışı 72 e, sapık fırkalardan e, edecek bir bozukluk ve fesat varsa bu da çok tehlikelidir. Çünkü en azından cehenneme yine bir uğrayıp itikadının pisliği kadar Yanmak kaçınılmazdır. Söz konusudur. Hadis-i şerifler bu, bu hususta sarihtir. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa? Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve setefteri kummeti yakında benim ümmetim bölünecek. Benim ümmetimden kastı nedir? Namaz kılanlar, kıbleye dönenler, hacca gidenler, Ramazan tutanlar bunlar bölünecek. Ve buyurduğu gibi de olmuştur. Hem de hemen Efendimiz sallallahu aleyhi bir yüz sene sonra falan hemen hemen bu fırkaların çoğu mantar gibi belirmişlerdir. Selahaten ve 73 fırkate. 73 fırkaya bölünecekler. Bu 73 fırka kullum fil havi hepsi cehennemliktir. İlla vahide tek fırka kurtulacaktır. Peki cehennemlik olanlar kimlerdir? Bunu anlatmak zor. Çünkü 72'si cehennemliktir. Biri kalıyor. O zaman o birini sordular. Menum ya Resulallah. kimdir o bir fırka ki onlar kurtulacak? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayet hadisin bir kaynağında humulledi'ni alama ene alel ve ashabı. Bugün ben ve sahabum hangi yolda isek, ben ve sahabe cemaati hangi inançlara sahip isek kıyamete kadar o inançlar üzere gidecekler. Fırka-i dediğimiz tek kurtulacak fırka. Başka hadis-i şerifte buna el cemaatu Cemaat diyor. Yani ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz. Sünnet nereden çıkıyor? Sünnet yol demek. Kainatın efendisinin izlediği yol. Bu sadece misvak kullanmak, Efendim sakal bırakmak tan ibaret değil. Bu Sünnetin esası imandan ibaret. Çünkü âminen Rassulüllümümmünz ile ilayimin Rabbiyi ve Müminun. O peygamberi ziyân Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Dolayısıyla Müminlerin imanı onun imanına atfedilerek. O nelere inandıysa onlar da ona inandılar. İnanmalıdırlar. İnanmazlarsa imanların muteber olmaz buyurulmuş oluyor. <gülüyor> Küllün amene billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli amene rasulü Bekara suresinin son iki ayetidir. E, yani sondan ikinci ayetidir. Bu ayeti kerime her gece okunuyor. Bekara suresinin son iki ayetini bir gece içinde okuyana o iki ayet yeter artar buyuruyor. Sallallahu aleyhi Bütün şerlere, belalara, gelecek musibetlere, hastalıklara, yerlere, sellere, felaketlere karşı da yeter. Hatta gece teheccüd namazına kalkamasa, kılamasa, sabah namazı farz. O mecbur kalkılıp kılınacak da, gece teheccüd namazına kalkıp kılamasa ona da yeter diyor. O iki ayeti okursa, Hz. Ali Efendimiz'den bir rivayet var ki, aklı erip de bu Bekara suresinin sonunu okumadan uyyana hayret ederim bu nasıl akıllıdır ki o ayetleri okumadan uyuyabiliyor diyor. Çünkü çok muhafazası var, kifayeti var, efendim bereketi var, şefaati var. Arşın altındaki bir hazineden özel indirildi bu ayet kelimeler. kerimeler. E ne buyuruyor burada? Rasulüm nelere inandıysa müminler onlara inandı. Ne inandılar hepsi de? Allah'a inandı. Ama nasıl inandılar? Şimdi o konulara geleceğim. Meleklere inandılar, kitaplara inandılar, peygamberlere inandılar. Burada dört çarçık dediliyor. Başka ayetlerde tabi kader şartı var. Başka ayetlerde ahiret gününe inanma şartı var. Dolayısıyla iman şartları altıdır. Dördü burada zikrediliyor. Ama başka ayet-i kerimelerde ve يَكْفُرْ بِاللّٰهِ مَلَا كَتِبِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ e, Bir başka ayette Nisa suresinde olacak. Orada da ne buyuruyor? Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine küfrederse, yani bunları inkar ederse, tanımazsa bir de ahiret gününü inkar ederse fakat lalalalen beride haktan uzak bir sapkınlıkla sapmış gitmiştir yoldan çıkmıştır cennet yolunu şaşmıştır buyuruluyor bu hatikeyede de ahiret günü geçiyor etti beş e diğer hatikeyelerde de inna kulli cinin abi kader biz her şeyi kaderle yarattık kullayın usui beni allah merketi bol habibim şöyle ki Allah'ın yazmadığı başımıza gelmez Allah ne yazdıysa hakkımızda ancak bize o isabet eder oradan da kadere iman çıkar Zaten hadis-i şeriflerde iman şartları sayılırken, Müslüm hadisinde kadere iman da zikrediliyor. Kadere iman da hadis-i şeriflerde beyan edilmek suretiyle. Altı esas, inanılmak bakımından, efendim, özellikle iman şartları olarak kayda geçiyor. Herkesin bunu bellemesi, ezberlemesi, inanması, ama tafsilatına ve açılımına iyice efendim vakıf olması gerekiyor. Onun için şimdi biz Allah rızası sizden rica ediyoruz. Şu anda insanlar yollarda olabilir, izlerde olabilir. Arabalarda olanlar, Lale Gül Efendim veriyor mu acaba? Onu da bir öğrenelim. Lale Gül Efendim, 88.4. 88.4'ten bazılar arabadadır, onlara mesaj çekin. 88.4'ten bu dinleniyor şu anda. E, televizyonları olanlar, Flash TV'deyiz. E, mutlaka birbirinizi Allah için haberdar edin. Biz sizden para istemiyoruz, rey istemiyoruz, itibar istemiyoruz, hürmet istemiyoruz. Sevgi, saygı istemiyorum, bir şey istemiyoruz ya. Yeter ki biz doğruları anlatacağız. Bunlara iman edin. E ben iman ediyorum. O zaman tahsih edin. Bir gözden geçirin. O zaman takviye edin. Bir güçlendirme yapın. E o imanın güçlendirmesi mi olur? Olur efendim. <gülüyor> Kelime-i tevhid, zikriyle imanlarınızı tazeleyin buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. E bu eski mese yenileyin buyurulur muydu? Oncen ele hadid sizin şu kalpleriniz demir pas tuttuğu gibi kabuklu pas tuttuğu gibi pas tutar diyor. Kılam cilava ya Resulullah bu pasın cilası nedir? Galedeki ruhu Kur'an Allah'ı zikredin Allah'tan bahsedin imandan bahsedin Kur'an'dan bahsedin Kur'an okuyun Kur'an'ı anlayın anlatın dinleyin dinletin. Hal böyle olunca bu cilayı vuracağız inşallah. Şu mübarek dersimizde saatlerimizde bu cilayı vurmak üzere e, sizleri Allah için dinlemeye davet ediyoruz. Herkes bir telefon, bir mesajla birkaç Müslüman kardeşini ikaz edebilir, ihtar edebilir. Şu anda Flash TV'de ve la Gül efemde bu yayın vardır. Herkes dinlesin diye birbirini uyarabilir. Allah razı olsun. Sahabe-i Kiram Hazaratı'nın şu sözleri kulaklarımızda küpe olsun. Teallu min saaten. Birbirlerine derlerdi ki gel bir saat iman edelim. Halbuki bir saatlik iman olmaz. Ha bir saat namaz kılınır, bir saat Kur'an okunulur, bir saat zikir yapılır. Ama bir saat iman edelim. Bir saat iman edilmez. E sahabenin bu sözünün manası nedir o zaman? Buna bir izah gerekiyor. Sahabe-i kiram şundan bahsediyor. Gel bir saat imandan konuşalım ki imanımızı tazeleyelim. Çünkü imandan konuşmak o imanı güçlendirmektir. Tazelemektir, cilalamaktır, kalpteki pası gidermektir. Onun için biz de size aynı teklifi yapıyoruz. Gelin bir saat derken tabi bunun hepsi 60 dakika şeklinde imandan bahsedilecek anlamda değil. Bir an birkaç dakikada olsa gelin iman edelim. Yani imanımızı gözden geçirelim, tazeleyelim, cilalayalım, parlatalım. Allah'ın fazl-ı keremiyle tesirini halk eylesin. Şimdi, 3 tarif yapmamız gerekiyor. Birinci tarif dinin tarifidir. İkinci tarif imanın tarifidir. Üçüncü tarif İslam'ın tarifidir. Bunlar ders mahiyetindedir. Bu konuştuklarım önemli ders mahiyetindedir. Bunları hıfz edin. Din nedir sorarlarsa, usulü fıkıhtan tarif okuyalım. اَدْدِينُ وَضُعُنْ اِلٰهِيُّنْ سَائِقُنْ لِدَوِ الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودَ اِلَى مَا وَخَيْرٌ بِذْذَاتٍ Din ilahi bir konudur. Dini ancak Allah meşru edebilir, Allah vaz'u tayin edebilir. Allah'tan gayri kimse din tayin edemez. Eder, uyduruk olur, hurafe olur, batıl olur, uyanları mesut etmez. Ahirette azaptan kurtarmaz, dünyada da zararlardan korumaz. Çünkü ilah olmayan, Allah'tan gayri herkes hatalıdır, cahildir, kaybı bilmez, geleceği bilmez, geçmişten tam haberi yok. Dolayısıyla bu neyi tayin edecek? Bir emir verir, iki gün sonra o emrin efendim zararlı olduğu meydana çıkar, ne yapar? Onu Değiştiriyor. Allah la tebliyle li kelimatillah. Benim kelimelerim değişmez diyor. Benim kararlarım bozulmaz diyor. Ha şu dini İslam 1430 dört küsur senedir efendim neyi değişti? Hiçbir şey değişmeden bize kadar intikal etti. Biz de bunun değiştirilmesine müsaade etmeyeceğiz inşallah. Bu reformistlerin, bu bidatçilerin yeni din efendim çıkartmalarına müsaade etmeyeceğiz inşallah. Rabbimiz kelimelerimde değişiklik olmaz buyuruyor. Çünkü ben Allah'ım. Ben ileriyi bilirim Allah buyuruyor. İleriyi geriyi bilirim. Geçmişi geleceği eşit bilirim. Dolayısıyla yanlış yapma payım yok. Niye değişsin? İçkiyi yasak etti. Sonra bunu serbest eder Etmez daha. Niye etmezse Bunun zararlarını Allah biliyor. İleride de neler olacağını biliyor. E faizi yasak etti. Bu faiz abat etmez, berbat eder, batırır, gidip götürür. Bunu Rabbim biliyor. E bunu niye değiştirecek? Rabbim bunun ileride de lazım olmayacağını her zaman Toplumları olsun, fertleri olsun batıracağını biliyor. Onun için din ilahi bir konudur. Akıl sahiplerini nereye sevk eder? Hayırlı olan şeylere sevk eder. Ama onların kendi seçimleriyle onlar Allah'ın dinde sevilen, beğenilen, Allah tarafından gönderilen dini seçerlerse kendi seçimleri şarttır. Çünkü irade-i cüz'ye vardır. İnsana Allah bir irade, bir kudret vermiştir. Kendi seçimiyle buna uymaya, tabi olmaya karar verecektir. Yoksa dayatmayla, zorlamayla da Adam Müslüman olmaz. La ikrafit din dinde zorlama yok. Bu ne demek zorlama yok? Yani adama Müslüman ol diye zorlama yapamazsın. Zaten senin zorunla da Müslüman oldum dese de Allah'ın dinde Müslümanlığı muteber olmaz. Çünkü iman kalbine girmemiştir. Galetle harabu amenna, bedeviler geldiler inandık amenna dediler. Kullem <gülüyor> tüminu, siz inandık demeyin. Ve lakin eslemle biz zoru gördük teslim olduk deyin iman, Sizin kalplerinize iman daha henüz şu ana kadar hiç girmemiştir diyor Allah. Onun için ağzından da amenna demekle de bu işler olmaz. Çünkü kalpler iman edecek. Öyle insanlar var ağzlarıyla inandık derler. kalpleri inanmamıştır. Onlar münafıklardır. Ve kimisi de işte zorlama neticesinde efendim adama bazı baskılar şunlar bunlar yapılıp da adama inandım dedirttirmek bunun hiçbir geçerliliği Allah'ın dinde yoktur. Efendim kullar katında da güzel bir şey, doğru bir yol, yöntem değildir. İnsanların yaratılışlarındaki gaye nedir? Hedef nedir? Allahu u Teala'ya ne suretle ibadet yapacaklar? Öyle ya, Ben Allah kulluk yapacağım. E nasıl yapacağım? Kendimi ayağımdan havaya asayım, bacağım aşağı, öyle Allah rızası için durayım. E yani bu böyle ibadet olmaz ki. Kulluğu nasıl yapacağını yine Allah'tan öğreneceğiz. E ben aç durayım, efendim beş gün yemek yemeyeceğim. E öyle bir ibadet yok. İlla iftarı açacaksın. Sahuru yapacan. Hadi savur yapmadın. İftarı mutlaka açacaksın. Neden? E, oruç olması için ibadet, oruç ibadeti olması için buna bir vakit sahip tayin edilmiş. Şu noktadan şu noktaya, imzaktan iftara bu noktada açacağım bunu. Sen beş gün ben yemeyeyim diyerek ibadet edemezsin. Onun için Allah'a ne suretle ibadet edilecek? Efendim, bu itibarla din insanları güzel olanı seçmeleriyle hayırlı olan şeylere götürür. İlahi bu kanunları peygamberler vasıtasıyla, onlara gelen vahiyler suretiyle Allahü Teala kullarına ulaştırır. Peygamberler burada vesile ve vasıta olurlar. İşte bunun adına din derler. Dinin tarifi kısaca budur. Adama din nedir diye sorduğun zaman da böyle suratına bakıp da ne bileyim derse bu olmaz. Bizim dinimiz var mı? Var. Biz dinsiz miyiz? Haşa, değiliz. Ama bir adam derse ki ben dinsizim. Bana dini sorma. O başka. Ama sen din dindar mısın? Yani dindar derken mütedeyyin manasında konuşmayalım. Bir dine inanıyor musun? E inanıyorum. İslam'a inanıyor musun? İnanıyorum. Din olarak İslam'dan razı mısın? Razıyım. O zaman din nedir? Adama sorarlar. Evet. O zaman ne diyeceksin? Din Allah'ın koyduğu kanunlardır. İnsanlar bu kanunlara inanıp uyarlarsa Dünya ahiret hayırlı olana sevk olunurlar. Hayrı bulurlar. Rüşte ererler. Hidayate ererler. Efendim, e bu din nereden gelir? Ha masa başı oturup da efendim, profesörler falan, bilim adamları, film adamları ne yapamaz? Biz din koyuyoruz diye bir din teşri'i edemezler. Etmeleri halinde ne olur? Etmeleri halinde insanları ifsad ederler. dünyalarını ahiretlerini tahrip ederler. Berbat ederler. Bu öyle şeyler yapma kalkışanlar olmuştur tarihte. Efendim, e, firavunlar, şunlar bunlar kendilerini rab ed edenler, ilah ilan edenler, millete din tayin edenler olmuştur. Ama bunların hepsinin sonu kusran olmuştur ve kendilerini de cehenneme atmışlardır. E, kavimlerini de ateşe götürmüşlerdir. Âti Kerim'de buyurduğu üzere Estağfirullah. Yakudun kavmü yevmel kıyamet fevredumun nar. <gülüyor> kıyamet günü ne yapacak? Kavminin önüne geçecek ve onları ateşe, suya inen develer gibi onları ateşe indirecek. Ne kötü gidişat, ne kötü önder, ne kötü cemaat. Ne... Bu böyle bir şeye uyanın sonu cehenneme gitmek olur. Şimdi biz Allah'ın dinine tabiiz elhamdülillah. Dinin tarifini anladık. İkinci tarif edeceğimiz konu nedir? İman. İman neden ibarettir? İman Allahu Teala'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala tarafından getirdiği ahkam-ı ilahiyenin tamamına inanmak ve bunları kabullenmekten ibarettir. Şimdi imanın tarifindeyiz. İnşallah e, bu tariften sonra iman ve İslam'ın tarifinden sonra bir amen billah giriş yapacağız. Bir reklam arası İstiyorlar sizden. Şimdi bugün bir e, başlangıç oldu. İmanla İslam'ın tariflerini yapalım dedik. İman, Allahu Teala'ya, onun peygamberine ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından getirdiği ilahi hükümlerin tamamına, şimdi bu tamamı deyince artık tafsilata girdikçe mesele deşilecek. İnanmak ve kabullemek. İslam ne? İslam'ın lügat manası teslim olmak, itaat etmek manasındadır. Amma ve lakin Lugat itibariyle fark var. İman, tasdik, inanmak, İslam teslim olmak, itaat etmek, boyun eğmek. Lugatta fark var ama istilahta e, fark yok. Niçin? Çünkü burada her Müslüman aynı zamanda mümindir, her mümin aynı zamanda Müslümandır. Bu itibarla İslamla iman arasında fark gözetmek doğru değildir. Ha, bu adam mümindir ama Müslüman değil. Veya Müslümandır ama mümin değil, böyle bir şey denmez. İnanmak e, İslam'da e bunları tatbike geçirmek. Ama tatbik edemiyorsa Müslüman değil demek değil. Çünkü orada da kelime-i şehadet, İslam şartlarında da beş şarttan biri nedir? Kelime-i şehadet getirmek. E i̇şte orada da ne oluyor? Kelime-i ikrarı ikrarıyla beraber İslam şartını yerine getirmiş oluyor. E diğer namaz oruçat, zekat gibi vazifeleri yapamasa da Müslümandır, mümindir. İmanla İslam arasında bu itibarla fark yoktur. Şimdi inşallah önümüzdeki e hafta Amentü billah iman şartlarından başlıyoruz. Allah'a inanmak. Deyince burada Allah'ın sıfatlarını sayacağım size. Tek tek onları izah edeceğim. Artık kaç ders giderse mutlaka takip edesiniz. İnşallahü Rahman. Ayrıca tabii bu dersler yetmez. Biz burada 20 dakika konuşuyoruz. Tabii reklam arası girmek durumundayız. Bu yüzden biz bunların detayıyla ilgili daha geniş sohbetler her perşembe yani dünkü gece perşembenin akşamı saat 20.30'da yani 8.30'da Fatih Halit Caddesi'nde Ahmet Yesevi Derneği'nde bir konferansımız oluyor. Orada tabii bir buçuk saat kadar isteyenler efendim, dinleyebiliyorlar. Allah için adım atanlar, gelenler çok istifade ediyorlar. İlmimizi artıralım. Yani bunlar da yetmez. Haftada 20 dakikayla yarım saatte olacak işler değil. Koca bir din, önümüzde sonsuz bir hayat, ebedi bir ahiret. Bu işler öyle ucundan, kulağından tutulacak işler değil. Bu işin içine tam girmek lazım. Doğru, dürüst bir Müslüman olmak lazım. Allah için Allah'a teslim olmak lazım. Artık Rabbimizin rızası ile yaşamak lazım. Bir karar almak lazım. Ahiret yolcusuyuz. Ölüm geldi gidiyoruz Allah'a. Onun için hazırlıksız gitmeyelim inşallah. Kardeşlerim ben size bunu söylerim. Şimdi sorularınıza başlayacağım. iki bölüm. Bu bölümde sorularınızı cevaplayacağım. Bir dahaki bölümde sorularınızı cevaplayacağım. Bunları kısa kısa bazısı mecburen kısa da olmaz. Uzun uzun cevaplandırmak isteyecek. Şimdi... Kardeşimiz gusül abdesinde şüpheye düşüyorum ne yapmam gerekir? Şüphelenmemen gerekir, vesvese etmemen gerekir. Ancak böyle bir kere iki kere ara sıra nadiren iki mi yıkadım, üç mü yıkadım, yok efendim su değdi mi değmedi mi gibi oluyorsa ihtiyaçtan tekrarlamakta fayda var. O zaman ednaya bina ederek yani iki mi üç mü? İki yıkadım farz ederek bir su daha dök. Çünkü zaten gusülde farz bir sudur. İkincisi sünnettir, iki mali sünnettir. Dolayısıyla farz bir ıslanmakla farz yerini bulur. Bununla birlikte sünnet üzere gusülü alayım derken vesveseye giriyorsan, sıralı vesvese oluyorsa buna itibar etme. E, üç, biliyorum üç kere döktüm yani. Islandı da görüyorum. Hemen su kaydı falan buraya değdi mi değmedi mi. Bu şeytandandır. Hemen Allah'a sığınmak lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> diyerek efendim, vesveseye itibar etmemek lazım. Bu hususta da bazı dualar bize istemişler. Onlara bir bakayım yani ben bir yazmıştım Arifan dergisinde ama hangi sayıda bilemiyorum. Şu anda bir dahaki derste onun belki şeyini verebilirim. Vesveseden kurtulma meselesi. Evet kardeşler selam söylüyorlar. Hastanede yoğun bakımda yatan bebeğim var dua istiyorlar. Allah acil şifalar ihsan etsin. Bütün hastalarımıza dua isteyenler Rabbi acil şifalar ihsan etsin. Evet. Bir ümmetin en hayati meselesi nedir? En hayati meselesi imandır. İmanın itikadını eli sünnete göre doğru beceremezse onun hiçbir amelinde fayda yoktur. Evet. Allah sizi başından eksik etmesin demişler. Allah sizin de eksikliğinizi göstermesin. Efendim hepinizden razı olsun. İslam'dan başka dini arayan, o dini yaşayan durumu nedir? Durumu ayetle sabittir. <gülüyor> İslam'dan gayri dini arayanın dini de diyaneti de asla kabul edilmeyecektir. <gülüyor> Ahirette husrana uğrayan, zarara gidenlerdir. Onun için şu anda hükümsüz, mensuk olan ehli kitabın dinleri geçersizdir. Ancak Müslüman oldum, İslam'dan gayri her dinden beriyim, uzağım diyen ahirette kurtulacaktır. Allah'ın de inned din indellâh'l-islam. Tek din İslam'dır. Ondan gayrisi husrandır. Evet, dualar bizden de size ulaşıyor. Namazda üç mü, dört mü kıldım diye şaşırırsak ne yapacağız? Eğer bu başınıza ilk geliyorsa iade etmek lazımdır. Bitti, selam verdin. Tekrar kılacaksın kardeşim. Çünkü böyle arasına nadir vuku buluyorsa ya de gerekir. Efendim çok tekerir ediyor be iki de bir oluyor ya mübarek kıldığın sanki kırk rekatta şaşırıyorsun ya iki rekatta bile şaşırıyorsun bir mi iki mi diye ya dört rekatta şaşırıyorsun üç mü dört mü senin aklın nerede be kardeşim koyunlarını mı sayıyorsun keçilerini mi kaybettin ne yapıyorsun ya madem tamam arasına bu oluyor bir vesvese meselesi de oluyor insanlarda o zaman zannı galibi de amel edeceksin zannı galip ne ne ağır basıyor üç fikrimi ağır basıyor. Dört mü basıyor? O arada da konuşma ha milletle. Üç herhalde falan diye. Hepten namazdan çıkarsın bu sefer. Öyle düşünürken sesli düşünme yani. Zanlı galib bile efendim üç e, ise bir daha eklersin. Zanlı galibin dört oturu oturur selam verirsin. Efendim yok bir tahminim de yok böyle oluyor. O zaman edna ile amel edersin. Ne demek o? Üç mü dört mü? Üç kabul edersin bir ilave edersin. Ama sonunda yine dört olma ihtimali olduğu için sevi secde mutlaka yaparsın. Sehvi secdeyle yaparaktan e, en aşağı olan rakamı, itibara, rekat sayısını itibar edersin. Üstüne bina edersin. Ama sık oluyorsa da ya tamam dört kıldım işte biliyorum ne bu vesvese. Vesvese kabilindense zaten Allah kurtarsın. Onun hakkında hakikaten haftaya not alalım. Bazı dualar size öğretelim. Vesvesenin gitmesi için Allah'a sığınalım. Evet. Şimdi asgari ücretle çalışıyorum. Buna da askeri ücret diyor. <gülüyor> askeri olmaz, askeri. asker başka, asgar başka. Asgari ücret mi Arapçada asgar en küçük demektir. Asgari ücret Arapçadan geliyor. Yani en düşük ücret demektir. Asgari ücret. Size hem de bu arada edebiyat dersi, lügat dersi falan hepsi bedavadan veriyoruz yani. Efendim bu derslerin içinde birkaç bölümde istifade edersiniz. İsteyen dilini düzeltir, isteyen dinini düzeltir, isteyen amelini düzeltir. Herkes bir tarafını düzeltir. Allah bizi hepimizi düzeltsin. Amin. Yüz gram altının var. Baba evinde oturuyorum. Zekat ve kurban düşer mi? Yok. Hindi düşer. Mübarek. Ne yapacağız yani? E, başında hindi mi keseceğim? Tabii kurban da keseceksin. Zekatta vereceğim. Anladık da. Şimdi düşer mi? Düşer. Neden düşer? Kardeşim sen asgari ücretle çalışıyorum diyor musun? Evet. Asgari ücret çok düşük. Altı yüz mü ne benim bildiğim? E peki, ne belki yükseltmişlerdir şimdi onu da tam bilmem ben muşter ama 100 gram altın ne durduruyor? duruyor? Havelan havl ile bir sene üzerinden geçmeden zekata tabi değil. E bir sene üzerinden geçtiyse demek ki sen muhtaç olmuyorsun ki parayı bozmuyorsun demektir. Parayı bozsan zaten o 81 gramın altına iner. 81'in altına indiği zaman da zekata tabi değil, nisaptan düşer. Ama ve bu 100 gram böyle duruyorsa bir sene, iki sene e demek asgari ücretler sen geçinebiliyorsun. Allah kabul etsin yani. geçke geçin. Bize göre bir sorun yok. Yalnız evim yok diyorsun. Baba evinde oturuyorum diyorsun. İbni Melek Hazretleri da rahimallah. Onun şöyle bir kavli var. Parayı diyor ev için biriktiriyorsa ev için biriktirenlerin parasını zekat yemez. Yemesin. Yani zekata tabi olmaz diye bir görüşü var. Ama ve lakin böyle de olmaz ki mübarek 100 gram 200 gram aylarca yıllarca da durunca o zaman bir yere gir. Bir taksitli borca gir, ev planına gir. Bir yerden bir ev şeyine girersen o zaman zaten borçlu olduğun için vadeyle taksitle de ödeyeceğin için o para kenarda dursa da borcun olduğundan zaten zekata tabi olmaz. Yani şimdi hem baba evinde oturuyorum diyorsun hem de 100 gram duruyor diyorsun. E bu yıllık kavurma gibi de durmaz ki küpte yani. Evin yoksa bir ev planı yap. Bir borçlan. Bir taksite gir. O zaman o para da zekattan. Sade İbni Melek Hazretlerine göre değil bütün fukuhaya göre o zaman zekat ona tabi olmaz. Ben de isterim ki evi olmayan insan evvela ev alsın tabii. Niye zekat verever? Sen 10 sene her her sefer zekat verevere vere, e şeyi yer. Ana parayı yer bu sefer 100 gram nedir? 100 gram çok büyük bir rakam değil. O zaman öyle yap. Ama sen efendim eve para yatırmıyorsun. Taksitli borca girmedin. Hiçbir şey yok. 100 gram da öyle duruyor. Nisap zaten 81-90 arası. Hal böyle olunca biz zekat da farzdır, kurbanda vaciptir demek durumundayız. Çünkü ihtiyacın yok demek tuttuğuna göre, borcun da olmazsa biz buna zekat farzdır demek durumundayız. Efendim, teşekkürler ediyorlar hem Flash TV'ye hem efendim bize, Allah razı olsun, sağlık, afet versin hepinize. İstanbul'da vefat eden bir kişinin cenaze namazı hem İstanbul'da hem de memleketinde kılınsa sakıncası var mı demiş. Hanefi mezhebinde bu caiz değildir. Cenaze namazı ancak bir defa kılınır, iki yerde tekrar edilmez. Diğer üç mezhep de ehli sünnettir. Bu mezheplerde cenaze namazının tekerrürüne müsaade vardır. Birkaç yerde kılınmazda müsaade vardır. Ama Hanefi'de de durum şöyledir. E, veli denen yakınlarından biri, velinin izni olmadan cenaze kılındıysa, o zaman veli tekrar kılabilir kendisi. Hanefi'de ona müsaade var, veli olduğu için. Ama geri kalan da Hanefi'de iki kere müsaade yoktur. Ama ben bir de memlekette kılacaklar, şurada burada, yani böyle şeyler alimler yapıyorlar. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı büyük evliya Allah'tan. Mesela o Fatih Camii'nde biz kıldık, Mahmut Efendi Hazretlerimizle beraber. Sonra Fetullah Efendi de onun talebesiydi. O da gitti, Erzurum'da bir daha kıldırdı. Oluyor. Yani teberrüken Allah dostlarından Erzurum onu çok seviyor. Bütün Erzurum ona e, efendim, cenaze namazı kılmak istemiş. Kılınabiliyor. Üç mezhebi taklit ederek bu noktada cevaz vardır. Şimdi, ölmüş anne babam için yapacağım en iyi şey nedir? En iyi şey e, sadakadır, Param varsa. Bir fakire ekmek verirsin, çorba verirsin, elbise verirsin, sevabını ölmüş annenin babanın ruhuna hediye edersin. Daha fazlası su hayrıdır. Kuyu açarsın, zenginsin, durumu müsait, kuyusu olmayan fakir yerler var. Afrika'da, şurada, burada, Beşistan'da veya Türkiye'de neredeyse su hayrı. Birisi geldi, ya Allah, annem vefat etti, onun için ne hayır yapayım? E, su hayrı yap buyurdu, kuyu kaz buyurdu. Dolayısıyla e, su hayrı yapılırsa sevap, e, dirilerin hayırlarından ölüler, ehli sünnete göre faydalanır. Hatta işrak namazından sonra Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri iki rekat namaz kılar ana babasının ruhi için. Bir i̇şrak namazı kılınıyor, güneş doğduktan en az yarım saat geçmesinden sonra sabah namazının farzını kıldığın yerde oturup zikirle meşgul olup, dünya kelam konuşmadan iki rekat işrak namazı kılarsa bir haç bir ömre sevabı alır. Hadis-i Şerif, Tirmizi'de de geçer, eksiksiz, tas tamam bir haç bir ömre sevabı alır. Adam bir ay gider, o kadar bin dolar harcar, efendim o da karavanaya gider, boşa gider, reddolur belki de. E, doğru yapamaz. Bu da burada işra bekler, tam bir hac bir ömre sevabı alır. Nafile olarak konuşuyoruz tabii. İşrak kılıyım da farz açça gitmeyim demek değil. Farz aç başka bir şey. Hal böyle olunca işraktan sonra iki rekat da Allah rızası için namaz kapanır. Allah, ana babanın ruhu için Allah hakları olmaz. Allah rızası için kılacaksın. Namaz biter. Namaz bittikten sonra efendim, ''Ya Rabbi bu iki rekat namaz sevabını ölmüş annem babam ruhuna hediye ediyorum.'' Bu gibi sevaplar da ölülere ulaşır. Veya illa anne baba şartı yok. Geçmişlerinizden, tanıdıklarınızdan kime hediye etseniz, ''Velidde avatite ethirun Duaların, ibadetlerin çok faydası var ölülere. ''Fakat genfi ashabu dalal.'' ''Dalalet ashabı.'' Ehl-i sünnet dışı fırkalar bunu inkar edebilir. Siz onlara aldırmayın. Eli sünnete göre fayda var. Bir de diyorlar ya Rabb'i okuduk, cevaplarını Yasin cevabını, işte Hatmi Şerif'in Mevlid'in cevabını ölmüşlerimize falan falan İsa eyle falan. Şimdi bu ilahiyatçılardan bazıları da çıkıyor diyor ki Allah'ı da postacı yapmışlar ya. Okuyorlar okuyorlar ya Rabb'i ulaştır. Ya Rabb Allah postacı mı kardeşim? Haşa vekeller. Bu ne saçma sapan bir görüştür. Burada postacılıkla ne alakası var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuyu kaz diyor. Ulaşıyor ki cefap sahih hadiste ölünün ruhuna su yap, hayır yap diyor. Ya dolayısıyla hac yapıyorsun bedel haç Adam vasiyet etti, haç yapamadan gitti, parayı da bıraktı, vasiyet etti. Onun yerine birisi gider veya sağlığında, hastalıktan gidemiyor, birine para verir, gönderir, bedel haç yapılıyor. Adam haç yapıyor, bunun haçı oluyor. E bunlar İslam'ın fıkhında var. E dolayısıyla niye faydalanmasın? Ge, ölüler çok, e, dua bekler, e, hayır bekler. Hadis-i şerifte diyor, <gülüyor> Ölen kişi boğulmakta olan imdat bağırana benzer. Kabirde yatıyorlar. Şimdi feryat ediyorlar. Bir cevap bekliyorlar. Yani Yentazurud telhaku. Kendine gelecek bir dua bekler. Mine binev anadan babadan eşten dosttan bekler. Bir Fatiha hediye, iki rekat namaz sevabı hediyye, bir hayır sadaka hediye. Geldiği zaman kani hep beylemine dünya mağfire. Bütün dünya ve içindekilerden daha sevgili gelir. Adamın mezarının başına gitsen, ne var? Sana nişan taşında bir bina tapuladım desen. Adam da de, git işine Allah cezanı verse. Niye? Ne lazım bana nişan taşındaki bina tapu? Niye? Mezarda geçmez ki. Ya bir Fatihan yok mu? Bila ilahe illallah dedi. Sevabını hediye be kardeşim. Onun için duaların çok faydası var. Ve inna Allah leyyudhulu ala kubur min duai ehlil arz emfe'alel cibali min errahman. Allah yerdekilerin yani yaşayanların dualarından kabirde yatanlara dağlar emsali rahmetler idgal eder yani dağlar gibi rahmetler girer birisi bir ölmüş ülûyü aada gördü geçmiş Evliya Allah'tan baktı çok sevinçli gün ne var dedi ki birisi geldi 11 bir ikhlas okudu mezarlıklara gittiğini zaman 11 kulüvallah okuyun 11 kulüvallahın cevabı bütün ölüler milyon trilyon yatsa orada paylaşsa bitiremez. On bir Allah okudu, bize hediye etti diyor. Kaç günler oldu, bölüşüp bölüşüp bitiremiyoruz. Bütün e, azapta olandan azabı kalktı. Rahmetler geldi, yeter ki Müslüman olsun. Zerre kadar imanla ölene duanın, efendim, hediyenin faydası vardır. Şimdi, diyor ki, Haftada bir kez dinlemek yetmiyor. Daha çok dinlemek istiyoruz. O zaman mübarek işte Cübbelahmet Hoca.tv'den devamlı sohbetler var. Dün akşam bir sohbet yaptık. E, yedi kat gök kapısından reddolunan ameller. Yapıyorsun namaz, oruç falan. Bunlar acaba çıkıyor mu göklere? Yoksa aşağı mı indiriliyor? Öyle bir hadis-i şerif ki hiç duymadınız. İnanıyorum ki hiç duymadınız. O kadar önemli bir hadis-i şerif. Ne muhteşem. Bir buçuk saat sohbet var. Şimdi 5-6 saat sonra nokta TV'ye atılacak mı sohbet. Yani bunları dinleyin. Ben burada 20 dakika aralarla her şeyi bir anlatamam. E siz bunu takip edeceksiniz. Allah razı olsun. Bizden para istemiyoruz ki. Orası da üyelik bedava. Allah için dinleyin. Cumartesi akşamları Lale Gül Efemde 88.4. Bu Lale Gül Efem uydu frekansı da var dünyanın her yerinden. Onu da Lale Gül Efem siteye girin alın uydu şeyini. E bunları ben mi öğreteceğim size mübarek? Cumartesi akşamda sohbet. Devamlı sohbet var. Dinlemek lazım. Efendim bir çiçekle... Yaz gelmez. Şeker hastası olanlar var. Oruç tutamadılar. Ne yapmaları gerekiyor? Paraları varsa imkanları günlüğüne en az 7,5 liradan efendim işte 7,8, 10 de düz hesap durumu müsa En azı 7,5'ü düşmemek üzere. Günlüğü kaç gün? 29 gün çekti bu sene. 29 kere işte her gününe 7,5 en az. Ama ben 20 vereceğim günlüğüne. Anneli tutulmaz. Femen tutava hayran. <gülüyor> Hayrını artıranın Allah ecrini artırır. İstersen günlüğüne yüz milyon ver. Paran çok varsa ver. Ama en azı yedi buçuk düşmemek güzel. Hoca ben yedi buçuk falan günlük veremem. E veremezsen Allah da bir şey. Sormuyor, istemiyor. Tamam hastasın, oruç tutamadın. Allah da buna bir ceza yazmıyor. Ama günün hesap edeceksin. Her güne ne vereceksin? fidiye Bunun adı fidiye Fitre başka. O senede bir. fidiye başka. Fitre sağlam, sakat herkes veriyoruz. Fidye, oruç tutamayan bunu fidye olarak, kefaret olarak onun yerine verecektir. Ondan sonra hastalıktan kurtulmak için hangi dua okunur? Hocam yardım edin diyor. Mübarek Allah hepimize yardım etsin. Şimdi hastalıklar, ben bu Harifan dergisi burada size arz ediyoruz. Bunda her efendim, ay, dünya kadar dualar yazıyoruz ama her zaman denk gelmeyebilir. Ama bu usta şifa mesela hastalık, çörek otu mucizesi kitabımız var. Bunda her hastalık kanser dahil hadis-i şerif mucizedir. Ölüm dışında, çörek otunda her hastalığa şifa var. Bu mucizedir. Çörek otu mucizesi benim kitabımdır. Arif yayınlarından. Buna bakın. Bir fiirist var, bir liste var. Adam diyor ki sırf bununla amel ediyorum. Her hastalığımdan kurtuluyorum. Doktora yine gidin. Ben bütün doktorlarda geziyorum. Bak bu hafta eforlar yaptırdım. Kalpler, şunlar, bunlar, taliler. Canım çıkıyor. Devamlı doktorlardayım. Ama şifa da Allah'tan istiyorum. Bir yandan da ayetlerimi de okuyorum, dualarımı da yapıyorum. Dolayısıyla Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin buyurdu Resulullah. Ve duâ etti. Men lem bil Kur'an fe şifa Allah. Şifayı Kur'an'dan arayalım. Ondan sonra da tıbba da müracaat Aynı anda müracaatınızı da yapabiliriz. Ama yaratan ancak Allah'tır. İtikat edelim. Bir kitabımız daha var. Onları tafsilat var. Bize i̇şte yüz felci midir? Vücudunun neresinde hastalık var? Ha ona göre her uzvun şifası için ayet-i kerimeler Kur'an'da her uzun şifasına ayet var. O da başka bir kitaptır. Bunlarla amel edin. Yalnız burada Arifan dergisinde bu sefer ne var? Şifa ayetleri var. 54. sayfada büyüye karşı, büyülerin iptali ve bütün hastalıkların e, efendim şifası için Kur'an-ı Kerim'de 54. sayfa kardeşler. Buradan bakın. Efendim bu 6 tane ayettir. Kur'an'da Kuşeyrî Hazretleri'nin oğlu çok ağır hastalandı. Ölmek üzereydi. Ee, çok müracaat etti üzüldü rüyasında Allahu Teala tecelli etti Rabbim buyurdu ki ey imam çok üzülüyorsun çocuğun hasta hemen Kur'an'daki şifaatlerini topla onu çocuğuna oku sonra da yaz üzerine üfle efendim bir şeye de yaz ee, onun bereketiyle çocuk iyileşecek efendim imam uyandı hemen şifayetlerini topladı 6 tane şifa ayeti Arifan dergisinin bu sayısında 54. sayfada var Arapçası da var bunlar Arapça okunur zaten Kur'an olduğu için Büyü de iptal eder bu ayetler. Sihri de iptal eder. Özellikle hastalık veren büyü. Büyünün bazısı hastalık verir. Hakikaten hasta olur. Eritir gider adamı yani. On Bunları konuşacağız ileriki zamanlarda. Bu sihir iptal olsun. Hastalık için altı şifa ayeti. Diğer kitaplardan bakın ama şu anda dergide de bu mevcuttur. İnşallah Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin. Size de bize de. Şimdi bir reklam arası var efendim. Ben bir soru atlamışım. Ben mümkün mertebe sorularınızı atlamayacağım. Ama... Vaktim kadar biraz da çok kısa konuşma adetim yok. Çünkü kısa konuşmak daha zor. Onun için biraz detaylı konuşup da e, yanlış bir bilgi vermemek için e, tafsilata gireceğim. Mutlaka takip edin. Yani bu soruların cevapları hep gelecek. Her hafta gelecek. İnşallah e, efendim cevabınızı alacaksınız. 10 yıldır eşim yurt dışında çalışıyor. Izne geldi. Gidersen senden boşanacağım dedim. Eşim de gitti. Ben şimdi boş olur muyum? Ne yapmalıyım demiş. Şimdi bir defa, yani bunu yazan hanım mıdır, erkek midir meselesi var. Benim anladığım ekseri erkekler çalışıyor tabii yurt dışında falan. Öyle olması lazım. Ama bunun tersi de olabilir. Ama bir defa boşanacağım lafıyla boş olmaz. Çünkü boşanacağım, ileriyet, müstakbal ifade, sığa. Bununla boş olmaz, bir. İkincisi zaten bu hanım sanki öyle anlaşılıyor ekseri görüşe göre, ihtimale göre. E zaten kocasını boşama hakkı olmadığından, yani kadının bo boş ol bile dese nikah zararı yok kadının boş ol demesiyle. Ancak İslam'da tabii kadına da boşanma hakkı veriliyor. O nasıl oluyor? Nikah kıyılırken kadının bunu şart koşuyor. O da ayrı bir mesele, o soru, ayrı bir cevap ister. E kadın böyle bir şart koşuyor, adam da o şartı kabul ederekten kadına da boşama hakkı verirse... O zaman kadının boşama hakkı doğuyor. E, şimdi bazı erkekler ise işte kötü çıkıyor, kocalar kötü çıkıyor, kadınlar boşanamıyor ondan sonra falan diye. Ben böyle bir hak e, nikah kıyılırken istesem falan e, diyen bazı hanımlar oluyor soruyorlar. E, i̇steyebilirsin, o da verirse efendim ne hala vermezse de sen de işine gelmezse de evlenmezsin burada. Kimse kimseyi zorlayamaz. Ama tabii erkekler daha sabırlı ve tahammüllü olduğu için e, riyaseten talak hakkı onlara veriliyor. E, kadınlarda biraz yani hakikaten e, hissiyat ağır bastığı için e, ekseri çabuk boşalıyor. Bir boşama hakkı kadınlara verilse İslam'da direkt verilse yani. Şartlı verilir. Ama baştan onlara verilse de pek ev bark kalmaz. Kafası atan kocasını sokağa atar yani. Onun için e, efendim bu işte e, teenniyle hareket etmek lazım. Sabırlı davranmak lazım. Bu gibi boşadım, boşayacağım, boş boşuyorum laflarını ağza Almamak lazım ama bu kadının zaten boşanacağım lafıyla erkek olsun kadın da olsa erkek bile olsa boşanacağım lafıyla boş olmaz. Bu, bu kişiye şahsi bir cevaptır bu soruya. Diğer konular farklı ifadelere göre değişir. Herkes aynı ifadeyi yazmak zorunda. Benim burada verdiğim bu ifadeye göredir. Öbürü de boş ol der onu da buraya sokmasın. O ifade boş olur bir talak gider. Üç ile derse üç talak gider. Yani bizim burada verdiğimiz şey her hastanın kendi teşhis ve tedavisi meselesidir. Yani öbürünün raporuyla buna ilaç verilmez. Senin tahlilin sana, benim tahlilim bana meselesi gibidir. Fıkıh meselesinde bu gibi konularda herkes ne dedi, ne demedi, durumu neydi, nikah kıyılırken kadın talak boşama hakkı almış mıydı, almamış mıydı bunların hepsini belirtmesi lazım. Ondan dolayı kısa sorularda bu noktada bize yanlış cevap verme tehlikesi e, doğurur. Buna da sebebiyet vermeyin. Lütfen ciddi sorular sütten, talaktan soruyorsanız boşanmaktan falan ciddi meseledir bunlar. Bunları detaylı yazmanız lazım. Kadınım, erkeğim, şuyum, buyum bunları yazmanız lazım. İfadeyi doğru yazmanız lazım ve biz ona göre e, size bir cevap hazırlayalım. Efendim, Babası yoğun bakımda kardeşimiz dua Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Bir dua yazmıştım yine dergisinde. Kaç sayı evvel bilmiyorum. Onu bakılsın yani. Bir namaz var iki rekat kılınıyor peşinden Ya habediyel haca bil hayr irhamni lametin Bin kere okunuyor. Bu namazı kendi hastası kendi hastalığı için de yapabilir. Hastası yoğun bakımda ağır olan için de yapabilir. Bu duayı bin kere okuyor. Birkaç kişi denedi bize telefon ettiler. Çok ağır beyin efendim felçleri ameliyatları riskli. Hakikaten şifaya bulduklarını söylediler. Şifa yaratan Allah. E sen de Allah'tan iste diyoruz biz sana. Bizde bir şey yok diyoruz. Zaten kele ilaç pulsa başıma da e Ben zaten hastayım. Onun için duaları da ihmal etmeyelim. Biz de sizlere dua edelim. Samsun'dan bir bacımız bayanların okuması ve çalışması hakkındaki bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız? Paylaşırım ama bir yarım saat bana vakit verir misiniz diyemem lazım ben de buraya. E şimdi bu işler kolay değil. Hanım kardeşlerimizin okumaları. Şimdi bir mecburi eğitim var. Şu anda 8 senedir. Bu mecburi eğitimle ilgili mecburi de olduğu için biz e, efendim bir şey deme, hak, deme hakkına sahip değiliz. Bu mecburi olduğu için kul bundan mesul olmaz diyelim. Mecburiden sonrası ihtiyariye girer. Ne demek? İster okur ister okumaz. Hürriyeti eline verilmiş. Bu durumdakine ait konuşuyorum. Mecburi eğitimden sonrasında baş açılma şartı olup... E, saçını çünkü e, zaten 8 seneden sonra bulu ermiş oluyor. Erkeği de kızı da. E, bulu erdikten sonra da örtünmesi farz oluyor. Açılması haram oluyor İslam'a göre. E, bu durumda başını açaraktan okumasına efendim, müsaade yoktur. Amma velak yok peruk taksın şu bu yoktur. Peruk takanlara lanet var. Hadis-i Şerif'te bu hususta müsaade yoktur. Efendim... İşte e, yok kapalı okuyacak. Ha kapalı okuyacak meselesinde de başka bir sıkıntı doğar. O da ihtilat. Yani tabii kadın erkek karma karışık olma meselesinde de haram demesek de. Çünkü neden? Halvet olursa haramdır. Halvet demek bir erkek bir kadından kapı kapalı tek tek kalmak. Bu caiz değil. Ama böyle bir ortamda kadın da gel, gelir buraya erkekler de var kapı açık falan. Burada haram olmuyor. Haram olmuyor ama e, erkek kız karışık meselesinde de efendim uygun olmuyor. Çalışma meselesine gelince çalışabilir. Evde örgü örer, efendim dışarıda satar, bir yere mal yapar. Efendim bunlar şey, erkek kadın karışık noktada olduğu zaman yine aynı sakıncalar gündeme gelir. Nedir o? Başı açıksa, erkek görüyorsa haram durumu vardır. E kötü bir haram bir işte çalışıyorsa rızkı harama girer. Eğer erkek kadın karışıklığında kendisi onlarla efendim e, tokalaşmaya ve, veya başka türlü görüşmeye e, mecbur oluyorsa Bunlarda da tabii e, haram demiyoruz. Çünkü halvet olursa haram diyoruz. Ha, yani teke tek kaldığı nokta. Bir erkek bir kadın. Kapı kapalı biz burada çalışacağız. Bu haramdır. Çünkü halvettir bu. Ama üç erkek var, beş kadın var, o orada bir şey yapıyor. ha Bunlara haram diyemiyoruz. Ama ve lakin bu karışmanın neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sakındırmaları vardır. Görünmeme hususunda kainat efendisinin tembihleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede ziynetlerini göstermesinler. E, kadının avretliği, bütün bedeni avret. Yüzüyle elleri müstesna. E, yüzüyle ellerinin dışındaki yerleri efendim erkeklerin görmesi haram. E bu noktada işte bu sakıncalar civari haramlık doğuruyor. Yani dolaylı bir yasaklık getiriyor. Neden? E sen bu tesettür şartlarına riayet ediyorsan mesele yok. Ama şimdi ben buna mümkün değil edemem. E, mümkün değil edemezsen de ben de mümkün değil fetva veremem. Dolayısıyla bu da böyle bir meseledir. Şimdi Cuma günleri kerahat vakti var mıdır? Demişler. Bu da güzel bir sorudur. Cuma günleri, cuma namazından önce İmam Ebu Yusuf'a göre Hanefi mezhebinde ee, kerahat vakti yoktur. Yani şunu diyelim, güneş doğduktan sonra işrak vaktine kadar en az yarım saat nafile namaz kılınmaz. Kerahat vakti. Öğlen ezanına yarım saat kalana kadar kılınır. Yarım saat kaldı mı artık kesinlikle ee, ...ne abdest şükrü namazı, ne kuşluk, ne teayetülmesi, camiye gitsen kılınmaz. Normal günlerde. Bu kesindir. Şafii mezhebi böyle değil. Şafii mezhebinde sebepli namazlarda keraat işlemez. Sebepli ne demek? Tavaf namazı. Sebebi var. Her vakit kılar. Ama biz Mekke'de bile olsa, tavaf namazı bile olsa... ...tavafı bitirdin. keraat vakti ise Hanefi'de kılınmaz. Bekleyeceksin, keraat vakti çıksın. İkinden sonra tavaf yaptın. Beş tane... Kılamazsın arada hiç namaz. Ne olacak? Akşamın farzını kılacaksın sünnetinden evvel. Çünkü sünnettir, bu tavaf namazı vaciptir. Farzı kılacaksın, farzdan sonra beş tane tavaf namazı ise iki rekattan on rekat ayrı ayrı tavafla kılacaksın. Ondan sonra sünneti kılarsın. Hanefi'de, kerahat Mekke'de bile var. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre Cuma ezanından önce mübarek gün olduğu için kerahat vakti yok. Efendi Hazretlerimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz, bunu amel ederdi. Ezana kadar da kuşluk kılardı Cuma günü. Hanefi mezhebinde de bu fetva verilmektedir. İmam Ebu Yusuf'un görüşüdür ama Hanefi de bunu kabul etmiştir. Hanefi fukuhasında kabul görmüştür. Ee, efendim keraat vakti yok. Ama e, tabii demin dediğim da bir hassasiyet var. Nedir o? Adam girdi camiye, diyelim çarşamba gün, öğlene var 10 dakika durdu namaza. E ne oldu? Keraat vaktinde namaza durdu. E bu uygun değil, caiz değil. Adam namaz kılarken adama yumruk atıp bilmem ne çekip bozmoz denmez. E durdu artık, kılsın. Erayt elledi yani abden ida salla kılan kulu nehyedeni gördün mü diyor ya Hazreti Ali Efendimiz böyle birini gördü. E bu ayet var diye dedi hani bozdurmadım namazını. Şimdi namaz bozdurulmaz adama. Ama namaz bitirdi. Bitirdikten sonra sorulur kardeşim. Efendim, nedir durum? Adam da dedi ki ben Şafiyim dedi. Biliyor musun? Bu da diyor ki ona ne olursan ol kardeşim. Kardeşim ne olursan ol diyemezsin. Çünkü Şafii'de kılması kerahat vakti yok. Sebepli namazlarda adama ne olursan ol denir mi? Biraz da mezhep bileceksin, biraz da fıkıh bileceksin. Bilmiyorsan da sükut edeceksin. Adamın da ifadesini almayacaksın. Niye kılıyorsun? E bilmiyorsan sana mı düştü adama ne sormak yani? Hanefi'de kerahat var. Cuma günü, yalnız Cuma günü var yine ikindiden sonra. Bu Cuma gününün geneli değil. işra kadar var. Sadece Cuma namazı öncesindeki zeval vaktinin kerahatı yok. Buna da dikkat çekelim de Cuma gününün tümünü kerahat yok zannetmeyelim. Evet Allah sizden razı olsun diye bu kadar Allah razı olsun duası alıyorsam herhalde Rabbim benden razı olur inşallah. Sizden de razı olsun kardeşlerim. Dolu buralar ben hepsini okumuyorum. Maide suresini açar mısınız diyor. Mübarek fal mı açacağız? Maide suresini açar mısınız? Yufka mı açıyoruz ya? Maide suresi şimdi başlasam iki sene sıralı konuşsam Maide suresini konuşurum. İki sene sıralı konuşsam konuşurum. İşte Maide suresi bu ne demek ya? Ahkam dolu. Tefsir kaç cilt? Ruhul Furkan tefsiri açın okuyun. Maide suresi bitti. Ruhul Furkan tefsirinde birkaç cilttedir bu. 16. cildi çıktı Ahıs Ruhul Furkan tefsiri. Mahmud Efendi Hazretlerimizin riyasetinde bu fakirde hizmetçilik yapıyor. Bu mübarek tefsir 16 cildi çıktı. Tevbe suresine geldik. Daha 20 cüz var Kur'an'dan. 57 cilt olacak. Ama Maide suresini açar mısınız? Açtık kardeşim. Orada Ruhul Fırkan tefsiri. Sen de açar mısın kitabı? Aç. Oradan bak. Çünkü ben burada bir dakikada Maide suresini nasıl anlatacağım sana? Biraz mümkün olan şeyleri isteyin. Evet. Filaj TVye teşekkür etmişler. Biz de teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdikleri için. Şimdi Hatay'dan her yerden dinleyenler Allah hepinizden razı olsun. Ben duacınızım. Nisa suresinin 34. ayeti ne üzerine inmiş açıklar mısınız? Ha şimdi bunu açıklarım bir kısa. Çünkü bir ayet. Ama Maide suresini dersen o zaman tabii ben de sana havale ederim kardeşim. Ruzhurgan tefsire bak diye. Şimdi tefsirlerde şöyle söylüyor. Bu ayet şundan bahsediyor. Errical nisa. Erkekler kadınların üzerinde nedirler? Kaimdirler, koruyucudurlar, yöneticidirler, aile reisidirler. Bu At-Kerime Nisa 34. ayet. Bu da Ruhul Furkan tefsirindedir. 5. E cüzde Nisan Suresi'nin. E bunu da Ruhul Furkan tefsirinden izahına bakın. Sayfalar dolusu. Ben şimdi onları anlatamam. Ha niye inmiş? Niye inmiş? E, Muhammed bin e, Seleme'nin kızı Habibe ile Ensar-ı Kiram'ın reislerinden birisi olan ee, Saad i̇bn hakkında indiği edilmiş. Kocası efendim hanımı kendine isyan etti diye bir tokat vurmuş. O da kocasının yatağını terk etmiş. Sonra da Resulullah Efendimiz'e gitmiş. Demiş ki kocam beni tokatladı. Tokat izini de yüzünde göstermiş. Bak çok da kuvvetli vurdu. Suratımda izi kaldı. Şikayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki git sen de kocana kısas yap sen de bir tokat şaklat demiş. Şimdi böyle yapmaya kalkmayın ha. Boşanırsınız benden bilirsin sonra. Adam da size iki tokat daha vurur, o öyle iş yok. Bu şimdi ne oldu? Kocasından kısas hakkını alsın bu kadın demiş. Kız da e, babasını yanına almış şimdi öyle. Babası olmadan da direkt tokat atamıyor. Babasını da yanına almış, nasıl olsa Resulullah'ın emri var diye izni var sallallahu aleyhi ve sellem. Kocasından kısas hakkını almaya giderken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irci'u, geri dönün geri dönün, çağırın onları geri demiş. Nihazâ Cibril, bir şey. şimdi Cebrail Aleyhisselam geldi yeni bir ayet getirdi çünkü vahiy devam ediyor yeni ayet getirince ne oldu Allahu Teala ne buyurdu erkekler aile yöneticisidirler 13'ün için kadın da kocasına tokat atsın diye bir hak kadına verilmemiş bu ayet kerimenin tabi detayı çok bu olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak farkındasınız kısastan yana ama tabi Allah'tan vahiy gelince burada içtihat kalkar aradna amran ve aradı Allah ve الذي biz bir şey istedik Allah başka bir şey istedi Allah'ın istediği hayırlıdır biz görüşümüzü bıraktık vahi geldi iş bitti diye bu hadis-i de beyanlarda bulunmuş şimdi mirasta kadınlar erkeklerin meselesi var bu, bu hususta indiğine dair rivayetler var üzül hakkında hükümleri ahkamı hakkında uzunca bir e, mesele var Efendim ruh Furkan'ın dördüncü cildi veya beşinci cildi. Şimdi tam karar veremiyorum. Otuz dördüncü ayet Nisa suresi ruh Furkan tefsirinde çok geniş izahat bulursunuz. İnşallah oradan daha istifade edersiniz. Efendim Allah'ım razı olsun. Hepinizden razı olsun. Ne demiş bu dövme helal mı haram mı? Şimdi Yılmaz abi de soruları bir tasnif ederken bu konuya dört beş konu tasnif etmişti. Bana verdiği kağıtta. Yani bu Ramazan'dan beri dövmeyi 5-10 e, kere anlattığımız halde şu anda dolu soru gelmiş. Bu hususta. Demek ki efendim e, izleyicilerimizin bu hususta şeyi var. Bilgi ihtiyacı var. Dövme haramdır. لَاَنَ اللّٰهُ لُعَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Allah dövme yapan, yaptıran kadına, erkeğe lanet etmiştir. Yani rahmetinden uzak etmiştir. Haramdır. E ben bunu yaptırdım. Ne olacak? Tevbe edeceksin. Tevbe estağfurullah. Ya bir daha yaptırmayacağım. Tamam. E peki ben bunu söktüreyim mi? İmkanım varsa para biraz para istiyormuş. Param varsa, canın acımıyorsa, kolaysa söktür. Yok param yok veya canım çok acıyor söktürüm. Söktürme. O zaman kalsın. E kusle mani mi? Değil. Abdestle mani mi? Değil. O vaziyette abdest namazını kıl. Ancak resimli bir şeyse böyle kuş, kartal bilmem ne canlı bir şeyse o zaman açık kılma mesela. Kolun avret değil diyelim yani erkek için konuşuyorum. Kolun açık kılabilirsin hani hani ama Öyle bir resim varsa o zaman onun üstünü kapat, uzun kollu giy. Yani resimli bir durumdaysa namaz kılarken onu örtmen icap eder. Ama günahtır, aramdır. Yapmak isteyenler sakın yaptırmasın. Yalnız bir de yapışkanlı şeyler var. Onlara hakiki dövme denmez zaten. Onun altına su geçmez. Onun öyle bir şey varsa o sökülmesi lazım tabii. O zaten yapışkanlıysa su geçmez. Gusle mani olur. Abdestin mani olur. Benim dediğim deriye işlenenden bahsediyorum. Hakiki dövmede zaten ondan ibarettir. Efendim. Şimdi dualar çok var. Ee, dua isteyenler var. Allah hep herkesin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Uzun ömür duaları yapanlar var. Biz de size diliyoruz Rabbim. Hepimizi birbirimizden istifade ettirsin. Şimdi bir kardeşimiz demiş. Aşırı televizyon izliyorum. Dinen sakıncalı mı? Kardeşim ben ne bileyim ki sen ne programı izliyorsun? İzlediğin programa göre değişir. Ee, bizim oğlan gibi... Hayvan belgeseli izliyorsan akşama kadar izle. Tefekkür ettikçe tefekkür edersin. Kurban olduğum Allah ne ayetler var, ne ibretler var. Bir şey demem. Allah, i̇nsanın imanı artıyor o belgesellerde. Allah bunu nasıl... Efendim, ama sen işte birisi de bir belgesel e, izliyormuş ama insan neslinin üreme belgeseli izliyormuş. Yani anlarsınız ya yanlış şeyler izliyormuş yani. E tabi yakalanınca da demiş ki ne istiyorsun? Belgesel. Yalanda o. Ne belgeseli ya demiş bu. Ne demiş? Üreme belgeseli falan. Öyleyse haram olur. Şimdi sen diyorsun ki çok dinliyorum diyorsun. Çok dinliyorum dediğine göre sen abdest ne zaman alıyorsun? Namaz ne zaman kılıyorsun? Televizyon seyrederken eğer öğlen namazının vaktine bir abdest alıp da Allah-u Ekber namazın farzını kılacak vakit kaldığı anda televizyon değil simit de yiyorsan harama girersin. Çünkü neden? E namazı kılmadın, namazın da geçmesine şu kadar vakit daraldı. O zaman her şey haram. İlla abdest namazı kılacaksın. Şimdi burada namazını kaçırtıyorsan bu nedenle haram olur. E, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini bozuyorsan, çalışmıyorsan buna daldırıp haram olur. Efendim, e, yani kötü şeyler seyrediyorsan, haram içerikli şeyler seyrediyorsan haram olur. Değilse de, efendim, e, direkt olarak haramdır diyemeyiz. Seyrettiğin şeye bağlı dememiz lazımdır. Evet. Sandalyede namaz kılmanın hükmünü anladın mısınız? Allah razı olsun. Sinop'tan, Hatay'dan, Çorum, Çorum'dan, Çorlu'dan, maşallah. Şimdi kardeşler, bir insan namazda asıl rükün secdedir. Burayı dinleyin. Bu mesele devamlı müşkilat. Bütün camilerde sandalye meseleleri, biri sandalye oturuyor, öbürü ona oturma diyor, öbürü şöyle kılman lazım, yere oturman lazım, öbürü ayakta durman lazım. Herkesin kafası karışık. Adam da secde yapamıyor. Şimdi namazda esas rükün secdedir. Secde yapamayan insandan kıyam da düşer, rükû da düşer. Namaz düşer demedim bak. Ne demek? Ayakta kılma rükû da düşer, rükû eğilme rükû. Ama ben ayakta kılabiliyorum, rükû da eğilebiliyorum, secdeye eylemiyorum. Şimdi geliyor sandalyenin başında ayakta dikiliyorlar kıyamda duruyorlar, rükuya da eğiliyorlar imamla veya kendi kılarken rükudan kalktıktan sonra secdeye varacakları zamanda oturuyorlar, imayla secde yapıyorlar. Şimdi bu meselede alimler diyorlar ki eğer sen secde yapamıyorsan o zaman hepsini imayla kıl. Yani imayla kılacağın zamanda nasıl yap? Şöyle yap. Secdeye en yakın yere otur. Yani sandalyeye değil de yere otur. Ama hoca efendi ben yere oturamıyorum, kalkamıyorum, kendimi kaldıramam sonra oturursam. Benim yanımda iki tane hizmetçi yok. Ha o zaman sandalyeye otur. Ama mümkünatı varsa secde edemesen bile yere otur, ayağını kıbleye doğru uzat. Yere oturursan secdeye en yakın yerde olmuş olursun. En makbulü budur. Ama neyle kılacaksın? İma ile. İma nedir? Baş işareti. Yani kıyamda şöyle dik duruyor başın. Rüka ildim Allah-u Ekber şu kadar eğiyorsun. Sübhani Rabbim Lazım üç kere. Semih Allah'ın ve başın başını doğrultuyorsun. Rabbena el gelişim. Secdeye biraz daha fazla eğiyorsun şöyle. Bazıları da şöyle yapıyor. Gidiyorlar önündeki koltuğa Rabb diye secde yapıyorlar uçakta o arabada. Ya kardeşim koltuğa moltağa secde olmaz. İma ile kılıyorsun. İma ile kılanın vücudu eğilmez. Daha imayı bilen yok. Sade baş hareketi. Kıyam bu. ruku şu. Kaldırdın sevim Allah'ım emanet. Secde biraz daha aşağı. Sübhane Rabbe'yle alaya uçken Allah'a emanet. Bir daha secde. Bu izayı koruyacaksın. Doğrusu budur efendim hanefi mezhebine göre konuşuyorum evla olan efendim, sandalyede kılarsan bile hepsini ima ile kılacaksın niye bu sefer ruku secdeden aşağı olma tehlikesi var şimdi rukuda da tam eğiliyor kalkıyor secdeyi ima şu kadar hep da aşağı indi bu sefer bu tehlike var ama diğer mezheplerde kıyam yapabiliyorsan üç mezhepte kıyamını yap Ruku yapamıyorsan ruku'nu yap, secde yapamıyorsan otur imale secdeni yap. Onlar onu diyor. Hanefi de evla olan secde yapamayan diğerlerinde yapmasın, otursun hepsini baş hareketiyle yapsın. Başım da sallanamıyor benim, çok hastayım. Başında da sallanamıyorsa gözle kaçla namaz olmaz. Başı sallanamayandan namaz düşer. İyileşirse kaza eder. İyileşmezse Allah affeder, sual sormaz. Ama ben Hanefi ama hoca, içim eşinmiyor. Ayakta duruyorum, ruku'a değilim. secdeye geldi mi? Oturuyorum ima ediyorum başımdan. Olmaz mı? Olur. Senin de namazın caiz olmaz bozulur demiyoruz. Ama evla olan öbürüdür. Senin de namazın olur. Şimdi vakit herhalde doldu. Bir reklam arası vardır. Evet. Dizciler Cübbeli Ahmet Hoca ile programımızın ikinci bölümündeyiz. Programımızın açılışında söylediğimiz e, Türkiye'nin çok tartışılan konularını, güncelini yani aktüelini bu bölümde Cübbeli Ahmet Hoca ile konuşacağız. Üç konu başlığımız var değerli izleyiciler. Bunlardan ilki Tophane'de meydana gelen olaylar çerçevesinde başlayan tartışmalar. Bu haftanın başında Tophane'de peş peşe açılan sanat galerilerinin yeni döneme yani kış sezonu için açılış kokteyli, açılış resepsiyonları vardı. İşte o kokteyllerin yapıldığı esnada sokağın darlığı. Mahalle esnafının ve semt sakinlerinin sokakta alenen e, içki içiliyor olmasından duydukları rahatsızlık ve olayın öncesinde konunun bazı internet sitelerinde tahrikçi bir biçimde ele alındığı iddiaları ki iddia olmanın ötesinde gerçekten bazı internet sitelerinde sert ifadelerin olduğunu biliyoruz. Hasılı cam ve çerçeve kırıp dökmeye, insanları darp etmeye kadar varan ...bir şiddet yaşandı. Tabii o şiddetin etrafından Türkiye'de yaşam tarzları etrafında yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Ve o tartışmalarla birlikte işte son yılların çok e, konuşulan bir kavramı yani mahalle baskısı konusu öne çıktı. Derken konu bir Türkiye meselesi ardından Kültür Bakanı'nın hem e, zararı uğrayan sanat galerilerini ziyaret etmesi daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelmesi gibi e, ziyaretler ve derken son olarak da e, başbakanın artık bıktık sözleriyle konuya dahil olduğunu gördük ama peki bu tartışmanın arka planında ne var sorusunun çok sağlıklı bir cevabı en azından şu an itibariyle yok ama bir takım görüşler var. İşte o görüşler ve bilinenler çerçevesinde Kübbeli Ahmet Hoca'ya soracağız. Onun görüşleri ne diyeceğiz? Evet e, hocam. Günlerdir Türkiye'de bu konu tartışılıyor. Evet bana şimdi ne soracaksınız? Yani, şimdi şunu soracağım. Dini açılımını yapayım. Yani evet orada yaşanan Şeyi olay Çünkü bilmiyorum siz gazete haberleri çok takip ettiğiniz için. Evet. E tabii siz e, kim olayın ne arka planı o, arka planı ne demiş biz kim de ne çok demiş, sağlıklı biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla tek bu maalesef bir ilim hakkında gerçek bilgini olmayan şeyin ardına düşme. İnne sem'a vel göz kulak gönül hepsinden mesulsün diyor. İsra suresi nati. Dolayısıyla şimdi ben konuyu tam bilmiyorum. Yalnız beni alakadar eden şurasıdır. Efendim adam içki içiyor. Sokakta. E zaten bizim de konuşacağımız evet. konuşmak istediğimiz e, konu o. Veyahut, yaşam tarzları yüzünden insanlar birbirlerinin canlarına kastedecek veya oturdukları mahallelerden, evlerden taşınmak zorunda kalacak kadar baskıya maruz kalırlarsa asla, ne olur? Bu asla caiz değildir. İslam'ın caiz görmediği bir şey. Şimdi İslamiyette leha maktesebet ve alaha maktesebet. Kişi kendi kazandığı hayırdan kazandığını kendi lehine harcar, dünya ahirette şerden kazandığını kendi aleyhine çeker dünya ahirette. Velayet-i rüvaizü'n-uğra hiçbir günah yükünü taşıyan diğerinin yükünü taşımaz. Dolayısıyla günah Allah ile arasında kulun. Ha suç ayrı bir şey. Kanunen bir şey suçsa onun dünyada da ceza mühidesini uyguluyorlar ki caydırıcı olsun falan. Ee, ahiretle alakalı konuysa yani şu anda içki serbest diyelim. Içmek serbest. Evet. Eğer burada sokağın ortasında içiyorlarda masayı yanlış yere koyduysa onu belediye onu gelip de burada bu iz, içki izni yok demesi lazım. O belediye tağlık eder. Halka tağlık etmez. Halk ona hiç alakadar olmaması lazım. Ha ne var bu memlekette ihbar şeyi var. Numaraları var der ki Efendim burası izinli midir, değil midir? Biz buna tereddüt ediyoruz veyahut hafta nedir? O zaman gelir, bakar ya burası yolu kesmişsiniz kardeşim. Burada sizin bu izniniz yok, gidin içeride için. Onun görevlisi der. Çünkü onun kuralı var, kaidesi var. Onu Yani halkın burada bilacağı bir şey, hak nedir? Onu bildirmektir. Eğer ki burada izin var mı, yok mu diye şüphe ediyorsa, izinli mi, değil mi diye şüphe eden kişinin, efendim ona da kanun hak vermiş. Nedir? Bildirim yap. Gereğini etkililere bırak demesi lazım. Şimdi burada zaten ben halkın bu işi içkiden sebep yaptığına inanmıyorum. E bizim halkımızda böyle bir şey yok. Çünkü ona bakarsan dünya kadar içki içilen yer var. Ondan sonra bu zaten çok mütassıp. Böyle İslam'ın çok yaşandığı bütün bir yer camilerin yanı falan bir nokta değil. E yani umuma açık, genel bir yer. Ama tabii ailelerin filan oturduğu e, ve e, oturduğu belli ama, bir bölgeden göç evet, almış son senelerde. Şimdi burası bizim <gülüyor> e, benim diyebileceğim şudur ki e, ben kimsenin bunu adam içki içiyor diye yaptığını tahmin etmiyorum. Orada başka bir şeyler de dendi. Ben bazı haberlerde rastladığıma göre işte efendim başka nedenlerle başka sorunlar olmuş öncesi varmış dur budur bazılarına evet. da şahsi şeylere dönüşmüş falan. Onlar da onların işte mutlu gününde mi diyelim ya da şeyinde onları taciz etmek istemiş olabilir. Bunlar şahsi vakalardır. Ama bunun efendim e, tabii başbakanımızın da dediği gibi doğrudur. Bunun böyle yok efendim işte dindarlık e, trendi arttı da e, onun için karşı karışılmaya başlandı da falan. Saçma sapan bir şey. Bizim halkımızda böyle bir şey olmaz. Yani e, İslamiyet bunu yasak ediyor. Adama efendimci camını kırmak haram. Çerçevesini indirmek haram. Burada verdiğin zarar haram. Efendim E sen adam içki içiyor haram. Sen de kalkıyorsun harama haramla. Bir pisliği başka bir pislikten temizleme kalkarsan necasette tem taharet olmaz diyorsunuz. Yani. E Necasetle taharet olmaz. O hal böyle olunca burada halkımızı biz sağduyuya davet ederiz. Ama ben bunun bu sebeple olduğunda tahmin etmiyorum. Bir provokasyon olduğunu belki bir yerlerden indirilip bindirilip getirilenler olduğunu. Bunu bir defa kamera yok mu? Tespit yok mu? Kimin yaptığı çekilmemiş. O orada mı oturuyor? Otur bilgiler pek yok yani. Trafik evet, konusunda o, o zaman da kuşkunuz konusu. olur. İlim yok. Beyine yok. Burada hüküm yok. Hayır. Niye hüküm yok? Çünkü biz eğer o resimler çekilseydi, şahıslar belirlenseydi, mahalleli olduğuna kanaat getirilseydi bir bölgenin halkı olduğu, müteasip insanlar olup olmadığı o zaman belirlenirdi. Yani organize ha, O zaman, O zaman derdik ki kardeşim yapmayın etmeyin haramdır. E şimdi onu da bile diyemiyoruz. Çünkü boşuna konuşmuş oluyoruz. Çünkü belki öyle bir şey yok. Şahsi kızgınlık var. Hayır bazıları bunu Sivas'a e, benzettiler. İşte Sivas'ın tekrarı veya Sivas'ta Sivas hangi sahipte? Sivas'ı da hiçbir Müslüman yapamaz. kadar imanı olan insan yakamaz. Yani haramdır. Böyle bir günah olabilir mi? Canlı canlı insanların bulunduğu otel ateşe verilebilir mi ya? Bu nasıl bir haramdır? Bu nasıl bir günahdır? Sen adam ne demeye gelmiş, ne yapmış, ne yapmamış. Benim burada kaidem şudur. Şeyde de aynısını söyleyeceğim Kasimiye Medresesi hakkında. Şimdi burada bir resmiyet var. Bir düzen var. Bu düzen zarfında efendim içerisinde muracahatler var. Kamu düzenini kastınız. Kamu düzeninde bir muracahat mekanizması var. Nedir? Bu otelde birisi bir toplantı yapacak veya bu caddede birisi bir sergi yapacak. Bu izin almak zorunda olduğu merciler var. Ha, bazıları vilayete, valiliğe talukat eder, bazı kaymakama talukat eder. Yani bölüm şeydir. Bölüm bölüm değerlendirebiliriz. Oraya müracaat ederse, oradan da bu izni alırsa. Ha, izin aldığı konu İslam'a göre helaldir, haramdır, doğrudur, yanlıştır, karıştırmıyorum. İslam'a göre şunu söylüyorum. Orada böyle bir İzinli veya izinsiz bile olsa bu da fitne çıkarır. Halkın müdahale hakkı yoktur. İslam'da halkın müdahale hakkı yoktur. İslam'da en büyük haklardan biri kısastır. Diyettir. Yani kan hakkıdır. Kan hakkında bile ki Allah e, maktülün e, velisine güç verdim diyor Kur'an'da. Fakat cealna li veliyi sultanen maktülün velisine saltanat verdim diyor. Güç, elini çok güçlendirdim diyor İslam'da. Böyle olduğu halde bu nizam düzen işidir. Mahkeme işidir. Babanı öldüreni bile görsen gel buraya diyemezsin. Çünkü niye diyemezsin? Bu kan davalarına sebebiyet verir. Büyük fesatlara sebebiyet verir. Ah ne yaparsın? Bildirim yaparsın. Suç duyurusu yaparsın. ihbar yaparsın. Hakkını hukuki sistem içerisinde ararsın. Hukuk dışına çıkıldığı zaman eevelev ki bu adam izinsiz, yap. izinsiz yapıyorsa da bu gösteriyi veya bu toplantıyı o zaman da izinsiz olduğuna göre şikayet yaparsın. Oranın gelip müdahale etmesini sağlarsın. Orada gayret mesai sarfedersin. Gelip de burada adamın kendisine bağıramazsın. Çünkü sen ona bağırdım. O sana bağırdı. Sen ona bir tokat. O sana iki tokat. Bu büyük bir fesada götürür. Hal böyle olunca ben bu olayları Sivas'tır, Maraş'tır, hepsinde provokayı görüyorum. Yani tahrikler görüyorum. Yani bu, bir gayreti ile olacak iş değil. Yok, diyorsunuz. gayreti ile olacak iş olsa ben de burada bu kadar ayet hadisle efendim bilgi verebilirim ki Allahu Teala efendim insanın malına zarar vermeyi yasak etmiştir, canına zarar vermeyi yasak etmiştir. Bir insanın efendim kanı neyle helal olur? Bunları birkaç madde var, beyan etmiş. Bunların da yönetime tevdi etmiştir. Mahkemelere tevdi etmiştir. Ülül Emre tevdi etmiştir. Yani halk şahıs olarak yapamaz bunu. Yaptığı yani bu, zaman çok büyük bir fesat olur. Eskilerin ihkakı hak dedikleri evet. kendi hakkını e, tayin edip kendi eliyle kendi alma. etmek, evet. almak bu caiz değildir. Bundan dolayıdır ki efendim, eğer ki burada böyle bir şey varsa ki yok düşünüyorum. Varsa da bizim nasihatımız olsun. Öyle efendim adam içki içiyor. Ya bu izinsizse... Mercilere şikayet et. Burada izin verdin mi vermedin mi? Burada başka bir problem çıkıyor. Şimdi e, bu çok başımıza gelmiştir. İzleyicilerimizin de çok başına gelmiştir. Bir problemle karşılaştıkları zaman konunun muhatabı polistir, işte zabıtadır. işte ilgili merci neresiyse evet. orasıdır. Oraya gerekli davet e, yapılır veya ihbarda bulunulur. Polis gelir müdahaleyi yapar e, gider. Veya gelmez. Veya gelmezse de onun hakkı yok o işe. İşte, yani i̇şte orada o tür problemler var. Efendim, orada bir sıkıntı var. yaptım ama kimse ilgilenmedi. Evet. İlgilenmediyse sen de ilgilenme Veya sıkı. polis geldi müdahale etti bıraktı gitti tekrar başladı. Halka Aciz düşen. devam ediyor yani, yani. Burada halka düşen sadece izinli izinsiz meselesinin tespiti izinsiz olduğunu anlarsa e, bildirim yapıl efendim durdurulmasını talebitir. Bunun dışında allah Teala İslamiyet kimseye efendim elinden gitti orayı dağıt diye bir izin vermemiştir. Bu daha büyük fitnelere sebeple. Hani bir hadis-i şerif aklıma geldi. Bir kötülük gördüğünüz zaman. E... İslam'a uymayan bir şey gören eliyle değiştirsin. Bu kendi yönetiminde olan noktadadır. Mesela çocuğu hakkındadır. evi hakkındadır. Çocuk getirmiş eve şarap şişesini koymuş. Adamın da orada aile reisi babadır, gücü var. Alırım o şişeyi kırarım. Ha, çocuğun kafasını da kırmam da <gülüyor> gidip de efendim du şeye vururum yani. Niye? E ben burada parayı ben veriyorsam, bu evin yönetimi ben bendeyse diyeyim efendim senin de iç iç iç içmene müsaade etmeyeyim. Ama bu karşıki komşuya taalluk etmez. Bu e eliyle değiştirsin şeyi, elinin gücü yettiği yer. E benim elimin gücü yetiyor, önüne gelen camı kırarım diye bir şey yok. Öyle şey olur mu? Ondan sonra adamı bir defa akıyor, camı kırıyorsun, camı Burada zarar var. Ha şimdi cam parası zarar var. Kul hakkı. Kim ödeyecek bu şimdi ahirette? Bundan yanarsın. Adam helal etmez, yandın. Kul hakkı ne demek yani? Onun içki içmesi Allah'la kendi arasındadır. Senin onun camını kırman Allah kulla kul arasındadır. Allah'ın hakları affedilir. Bir şekilde kul hakları çok ağırdır. Hele kafir ise o kul hepten ağırdır. Çünkü Müslümana sevap mevap verip ahirette bir şey var mübadele Fakat kafir olursa sevap da veremiyorsun Sevap da veremediğin için Kafir hakkı daha tehlikelidir Diyelim ki bu adam fasık Zaten dinsiz kitapsız onun için kırarım Olur mu ona hiç dokunamazsın Mesela benim o Tirmize hadisinde Zimmi'yi öldüren diyor cennetin kokusunu duyamaz Halbuki cennetin kokusu 500 senelik Yoldan duyulur e, Zimmi'yi öldüren değil zimmi kafir demek evet. Ermeni Yahudi vatandaşımız e, Bu vatandaşımız veya pasaportlu Gelmiş turist pasaportlu da zimmidir ya bu durumda gelen, sen onu öldürdün. Öldürürse cennetin kokusu 500 senelik yoldan durulu. kelime manasını da söylesek. Zımmi e, yani devletten güvence almış, zimmet almış. Yani o yani devlet, zimmet kökünden size zimmet. zimmet e, tabii. Bir tür emanet yani. E tabi emanet. Şimdi pasaport vermiş ne demek? Gel buraya ben senin canın, malın, güvencem ne demek? E, sen de buna dokundun. Veya vatandaş daha güçlü bir zimmet. E sen bunu dövdün, öldürdün falan bunlar çok büyük haktır. Cennetin kokusunu duyamaz. E ben imansızı öldürdüm. Ya imansızı öldürdüm olur mu? Allah Teala bunun kanını korumaya almış. Zimmet verilmiş buna. E hal böyle olunca şimdi burada bundan içkiçi zaten bunların camının çerçevesinin ahirette hakkı olmaz. Denemez. Çok büyük haktır. Çünkü o cam parası bile çok büyük sıkıntı çıkar ahirette. İstediğin adamamaz kulağına gelir. Ama ben bu olayın bu saatikle olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bizim halkımız bu tip şeyler yapmıyor yani. Bunun örneği yok pek. Evet. Çünkü başka sebeplerden de söz ediliyor. Söz ediliyor. Bölgede kiraların artması dolayısıyla e, bazılarının duyduğu ya rahatsızlık, istimulat, rant vesaire falan gibi başka iddialar var. E, şahsi garazlar olabilir. E, evet. Bir de şimdi yani tespit yoksa. Maksatlı kışkırtmalar, maksatlı kışkırtmalar olabilir. Maksatlık yoksa, tespit yoksa, kamera yoksa, şahısların e, hali durumu, dindar olup olmadığı, mahalle sakin olup olmadığı hiçbir bilgi yokken... Kalkıp da bunun üzerinden efendim şöyle oldu böyle oldu millete içki değiştirecekler artık falan. Bunlar çok yanlış yorumlardır. Kasıtlı yorumlardır. Onlara da biraz nasihat etmek lazım bu medyaya. Evet. Yani burada bir şeyi araştırmadan efendim delilsiz bir iğnesi kesin karara bağlanmadan haber olarak verdikleri zaman onlar da kul girer. Öbür tarafı üzüyor, bu kadar Müslümanı rahatsız ediyor veyahut da şunu, bunu, herkesi rahatsız ediyor. Bunun hakkında nasıl çıkacaklar? Onlar da onu düşünsün. Ama diyorlar ki, Hocaefendi, biz böyle tespit edersek sayfalar boş kalır. Her tespiti yapana kadar 20 gün geçer. E ben onun için gelen her haberi vermek durumundayım. Vermek durumundaysan, şöyle de diyen var, şöyle de diyen var diye ver. Manşetten verdiğin zaman fitne yaparsın. Fitne adam öldürmekten kötüdür diyor Kur'an. Kargaşa çıkarırsın, manşetten veriyor. Altındaki küçük öbürlerini öbürlerinde verse bile üstten uuuh bilmem ne. E Milletler aa öyle mi ya içki de içemeyeceğiz artık bundan da ödü kopuyor. Yahu içersin kardeşim. Günah işleme özgürlüğün var. A ama biz demiyoruz ki günah işleme serbestliğin var. Yani ahirette cezan yok. Onu ben diyemem. Ama Allah Teala kafir olma özgürlüğü de vermiş. Femen şafel yu'min ve men şafel yukur. <gülüyor> dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani beni inkar etsin diyor isteyen ya. Ahirette nasıl hesaplaşacağız diyor. E şimdi Kur'an böyle derken adamın içki içine fışkısına karışmamızın da efendim müdahale edip kendi el hareketlerimizle buna bir yok. Ha çok nazın geçerse dil devreye girebilir. Hani elden gelmeyene diliyle. ikna ve ikna, tebliğ maksatlı. Efendim maksat işte de. kardeşim burada çalıp çocuğa kötü örnek olmadı mı acaba şuraya geçebilir misiniz falan. Böyle güzel dille konuşulacak. Ama karşı taraftan ''Hadi ve gütüşün işin ol. falan hareketlerinden karşılaşılırsa o zaman da yine e, bu tebliği yapan alttan almakla mükelleftir. Kusura bakmayın özür dilerim şudur budur. Çünkü yumuşak konuşmak bu için şartıdır. Çünkü Firavun'a bile giderken Musa Aleyhisselam'a emir ''Fekûlâ aleyhu kavlen Ona yumuşak konuşun diyor Harun Aleyhisselam'dakisine. Belki düşünesi gelir ya da Allah'tan korkası gelir. Yumuşak konuşulduğu takdir belki bir fayda sağlanır. Ama sert girişim yapmak nedir bu bilmem ne falan. Bu adamı dinden imandan eder. Adam Müslüman da içki içenler kafir olmaz ki. İçtiği içkinin haram olduğunu bilirse günahkar olur. Herkesin bir farklı günahı olabilir. Ama bu Müslümandır. Yani inanıyorsa haramlığına Müslümandır. Müslüman olduğu zaman e Firavun'a bile... Yumuşak konuşun denirken sen kalkıp Müslümana ne bu vaziyet dediğin zaman bu çok yanlış olur. Ondan sonra da ne olur efendim? Karşı taraftan da ağır bir tepki doğabilir. Bir de adam belki yola gelecekken senin konuşma üslubundan dolayı sinirlenir. Sinir yüzünden efendim ne yapar? Reddeder. Bir de helal haram, harama helal meselesinden küfre kadar... Bunlar çok önemli şeyler. Hani diyor ya ölecek adama telkin yapın ama telkin yaparken gidiyorsun lan Allah de Mut gideceğim falan. Sallamayacaksın adama. Adam da demiyorum der. Kafir olur diyor. Onun için sen sesle la la la la de alabilirse duyabilirse duysun diyor. Bu da bu durum böyledir. Ama onu da iyi hesap yapmak lazım. Mesela şimdi orada kadın erkek oturuyor. Yani bir mecliste. E sen gidip orada bir nasihat edeyim derken adam kıza karşı mahcup olmadı. Bunları birbirine sosyal bir hareket bunlar. Yani bu şimdi de sosyal boyutu var. Orada onu düşünebileceksin. He burada bir fayda verir mi konuşmam? Zarar vereceğini anladığın yerde dilde devreden çıkar. En son devreye giren Fellimiz tadı bu kalbi kalbiyle müdahale. Kalbiyle müdahale şudur. Allah menni adamın kerum ve larda. Bak Müslümanlara bunu söylüyoruz. Ne diyeceksin? Arapça bilmiyorum. Türkçe söyle. Namazla değilsin nasıl olsa. Ya Rabbi bu işten sen razı değilsin. Ben de razı değilim. Bu kadar. Vazifen bu. Evet bu konu açıklığa kavuştu sizin evet. görüşleriniz çerçevesinde. Şimdi bir başka tartışma konusu daha var. Ee, modacı Cemil Pekçi Mardin'de bir süredir faaliyet gösteriyordu. Oradaki e, kızlar ve kadınlarla hazırlanmış bir sergi organizasyonu var. Yer olarak da belirlenen yer Kasımiye Medresesi. Ee, önce tepkiler geldi. Daha sonrasında e, yine bir gazete haberi olarak hatırlıyorum. Ee, bölgedeki Süryani e, dini liderlerinden birisi, bir Süryani papaz karşı çıktı. Bir dini mekanda böyle bir faaliyet yapılamaz dedi. Daha sonra e, Mardinlilerden de dindar olanlar bu konuya tepki gösterdiler. Şimdi orada bir sürtüşme var. Tabii öbür taraftan baktığımızda Mardin valisi de e, bu defile organizasyonunu yapan modacı Cemil İpekçi de ee, bu defilenin yapılacağı yönünde e, net açıklamalar yaptılar. Sanki tophane olayındaki yaklaşımla buradaki yaklaşım çok birbiriyle örtüşmese de sonuçta e, bölge halkının e, istemediği bir durum söz konusu. Müşavere. Yani hem Hristiyanların hem Müslümanların karşı çıktığı bir durum söz konusu. Ancak kamu otoritesini e, temsil eden kişiler de e, burada bu iş yapılacak diyorlar. Ee, ne diyorsunuz siz bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Orada böyle bir defile tertip edilebilir mi önce? Bir dini mekanda. Şimdi iki boyutlu cevap verelim. Bir e, demin dediğim gibi resmi makamlar. İsterseniz cevaba başlamadan arayı verelim. Öyle verelim. Tabii. Aramız gelmiş. Onlar sonra tamam, devam, devam edelim. Verelim. Değerli izleyiciler. Tamam, tamam. e, Cübbeli Ahmet Hoca ile devam edeceğiz. E, o bölümde hem e, Kasımiye Medresesi'nde Mardin'deki defile tartışması var. Hem de Adnan Hoca'nın, Adnan Oktar'ın Cübbeli Ahmet Hoca hakkında söyledikleri ve Ahmet Hoca'nın ona vereceği cevaplar var kısa bir aradan sonra. Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Az önce tophanede yaşanan o gerilimli günler ve e, günlerdir devam eden tartışmalara ilişkin görüşünü aldık. Ama bir başka tartışma konusu var. Türkiye'ye kadar kriz üreten ülke belki de yok. E, defile krizimiz var şimdi nur topu gibi. Ve o konudaki görüşlerini almak için e, hocaya soruyu sormuştuk ama kısa bir reklam arası verdik. Ve o aranın ardından Mardin'deki defile krizi konusunda görüşünüzle bir dini mekanda evet. bir moda defilesi e, yapılması. E, tabii olayın bir hukuki boyutu var ama e, dini açıdan baktığınızda e, sizin durduğunuz yerden nasıl gözüküyor? Şimdi önce hukuki boyutundan geleyim. Hukuki olarak burada e, efendim, gerekli izinler alındıysa, efendim burada vazif e, izin veren merci yet, müsaade verdiyse e, demin dediğim lafa geliyorum. Halkın buna e, iştirak edip müdahale etme şey yok. İslam'da bu caiz değil. Böyle bir şey kimse yapmasın. Yani e, izin almış adam defile yapıyor orada. E defile yaparken ben gideyim bağırayım, Allah, çağırayım. Yani... En azından şimdi, bir protestoda mı e, yapmamalı? Şimdi protesto yapmamalı derken protestonun boyutu işte. Yani demokratik koşullar çerçevesinde. Ama protestoda izinsizse izinsiz iş yapmamalı. Protestoda izinsizse başka şeylere sebebiyet verir. İnsanların hakları zayi olur. Yarın bugün bir olay çıkar, bir provoke olur. Ondan sonra o katılımcıların yani protesto dediğim derken hakları zayi olur. Niye? izinsiz yaptın derler. Yani hakları zayi olur. Kendi hakkını zayi edecek şekilde harekete lüzum yok. İzin alıyorsa, o ona izin aldıysa, bu da protestoya izin almaya baksın. Protestoya izin alamıyorsa, onu da yapmasın. Şimdi bunu söyleyelim. Şimdi bu, e, ne demek? Hassas dönemlerden geçiyoruz. Birileri bir fitil ateşlemesin, ortalıkta bir şey çıkmasın. Yani İslamiyetin böyle, demin dediğim gibi efendim, bağır, çağır, e, vur, dök, izni yok buna. Bu kulakına girer, şey, ha, tamam. Bu bakımdan hukuki şeyi ben bilmiyorum. Siz diyorsunuz ki "Valilik izin verdi." diyoruz evet. Ha izin verdiyse şimdi halkın burada gidip de bağır çağır orayı müdahale et efendim e, şeyine girmemeleri lazım. Yani İslami noktadan bana soruyorlarsa, beni dinliyorlarsa hiç ne gidip görsün, ne de efendim müdahil olsun. Çünkü önceden istemedikleri için protestolar yaptılar. Hayır yarın öbür gün şöyle bir e, ihtimal bugünden uzak gibi gözüküyor olsa bile. Atıyorum mesela Süleymaniye Camii'nde devletin resmi makamlarının izni dahilinde namaz saatinin dışında bir benzer defilenin yapılıyor olduğunu varsaysak. yine aynı şimdi ben e, hukuki konuyu konuşuyorum <gülüyor> dini boyutuna gelmedim e, ama şimdi şöyle bir durum var efendim şimdi bizim e, yetkimiz nerededir? Yetkimiz haricinde işler yapamayız. İzinsiz işler yapamayız. Yaptığımız zaman kendimize tehlike atarız. İslamiyet velatulku kendinizi katletmeyin diyor. Velatulku biyedikum bi'l tehlike kendinizi tehlike atmayın diyor. Cık. Şimdi bunları iyi düşünmek lazım. Allah la Allah Allah kuluna gücünden fazlasını yüklemez diyor. illa ma Allah vermediğini sormaz diyor. Vermediği gücü sormaz diyor. Mesuliyetli olanlara sorar. E, mesuliyet biz dedi. Biz mi imza attık o şey? Biz mi izin verdik o şey? Yok. E, bunu bana sormaz ki. Ne, e, değiştirme gücün var mı? Var da yapmadın mı? Yok. Ama şimdi e, izinsiz müdahaleler ne getirir? İşte orada bir provokaya ihtimali var. Birisi sana laf atar, öbürü sana taş atar, öbürü sana tokat atar derken hadi diyen biri öldü. E ne olacak şimdi? Yani şimdi Efendim yok bu mu yaptı, şu mu yaptı ondan sonra yazık olur insanlara. Böyle işlere girmemeleri lazım. Dediğiniz gibi demokratik yoldan haklarını arasınlar. Protesto hakkı varsa onu izinli şekilde yapar. Duyuru, bildiri, ne izni, ne izni varsa onu yapsın. İzinsiz iş yapmasınlarından kastım o. Şimdi. E, Peki efendim, olayın bir de dini tarafı dini boyutu var. var. Yani. E, boyutu var. Burası konudaki... 700 senelik bir medrese. Evet. Şimdi ben medrese şu anda işliyor mu, işlemiyor mu? işlemiyor Ama bak bugün cuma namazı kıldılar. Evet. E demek ki kısmi bir bölümde ibadet yapılma durumu izni var. Çünkü izinsiz benim bildiğim cuma namazı da kılınmıyor. Müftülük izni falan lazım. E dolayısıyla demek izinli de namaz da kılınıyor. Yani kılınabildiğine göre bugün. E şimdi buranın, ben olaya şu boyuttan bakarım. Buralar vakfiyedir. Vakıf arazisi. Vakıf arazisi olduğu zaman ne diyor? kaidemiz, kur, usulü fıkıh kaidemiz, şartul vakıf kenassı şari'i. Vakıfın, vakfedenin şartı, şari'in, yani hüküm koyan Allah peygamberin nasıl gibidir. Yani ayet hadis gibidir. Dolayısıyla orayı, o medreseyi yapanlar böyle bir şeye orada izin verirler miydi Asla. Medreselerin, vakfelerin şartnamelerine bakılsın. Orada hangi şartlarla buraların devam etmesi, e, öngörülmüş bellidir. İşte namazlar kılınır. Medrese olduğuna göre dersler okunur. Yani mesela bir aşevi ise aşevi maksadı dışında e, vakfeden aşevi olarak vakfetmişse orada gidip de yapamazsın. Dışında, mesela bir kafeterya yapabilir misin? Yapamazsın. de yapamazsın. Yani aşevinden daha sabah adam namaz kılacak yapamazsın. O onu aşevi olarak vakfetti. Mesela Alaeddin Efendi Hazretleri'nin bir fetvası var. Diyor ki efendim Fatih Camii'ne vakfedilen Seccade'yi Kabe'ye götüremezsin. E Kabe daha sevap adam buraya vakfetmiş ama orada yüz bin kat fazla. Şart koş. Ben bunu Fatih Camii'ne vakfettim demiş. Sen bunu Mekke daha diye olmaz. Her şey yerli yerinde kalacak. Şimdi olayısıyla burada bir şart varsa ya yani şartı vakfiye mutlaka var. Ki ben vakıf Vak olduğunu tahmin ediyorum. Öyle yerlerde kesinlikle. Kuşkusuz. Medreseler şeyler Muhakıftır. vakfiyedir. O zaman burada efendim böyle bir defilenin e, yapılmasına e, vakfedenlerin Asla ve izni yoktur. Olmadığı kesindir. Olmayacağı da kesindir. Adamları kabirden kalkıp soracak halimiz yok ama medrese yaptığına göre burayı han yapardı. Öbür türlü şey yapardı. Kapalı çarşı gibi bir yer yapardı mesela. Burayı medrese yaptığına göre. Ha, medresede de astronomi ilimleri de okunurdu. Osmanlı medreselerinde, Selçuklu medreselerinde. Yani illa da dini şey de değil. A, dini ilimlerde vardır. E, cebir vardır. İşte efendim kozmografi var. Hepsi vardır. Yani... Ama ve lakin bir ilim tahsili meselesi var. Burada bu erkek için de olmaz. Yani erkek gidelim defilesi yapalım. Ona da aynı derim. Çünkü burada kadın erkek meselesinden de değil. Çünkü bunun için meşru edilmedi. Bunun burada amacı dışında kullanılmaktan kullanılmasından kaynaklanan bir itiraz söz konusu. İtiraz olsun. söz konusudur. Vakfiyeleri bozanlara e, efendim, günahı, günahları bozanlara aittir diye Ay, ceza vardır. Vebal vardır. Vakfiyesi ne amaç dışında, vakfiye amacı dışında kullananlara ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sitesinde e, gayet e, hoş e, bir metin var. O metni e, okusunlar, okusunlar eğer vakfiye okusunlar. amacı dışında e kullanıyorlarsa. Şimdi tabii diyorlar ki biz burada içki içirtmeyeceğiz. Kadınların kıyafetleri de örtülüdür, kapalıdır meselesi. Yani kadın burada elbiseyle gezip dolaşacak. E, erkekler merkekle herkes de buna bakacak, seyredecek. Yani bunun tabii fetva boyutu ayrıdır. İşte neresi açıktı, neresi kapalıydı boyutunu bilmiyorum şu anda. doğmamış çocuğa, dolmuş miyim? Ama ve lakin e, burada e, uygun, görülmez. İslam açısından, vakfi açısından uygun değildir. Bir de e, burada içki vermiyoruz. Şu açık e, mayo defilesi yok Denmekte Yani. bunu kapatmaz. Niye kapatmaz? İnsaf Çünkü, dinin yarısı derler. E, e, tabii şimdi bu da nereye götürür bu işi? E, bugün bu ucundan açılır, yarın e, bacağından açılır. Öbür gün içkiye gider. Zaten onu da söylerken diyorlar ki everce burada içki bile verildi. Onun için biz içki de vermeyeceğiz. Bize niye karşı geliyorsunuz gibi. Efendim bir yanlış öbür yanlışı e, mazur gösteremez. Meşru da etmez. O içki içildiyse daha büyük bir hata işlenmiş. Ama orada o yapıldıysa ben de bir aşağısını niye yapamıyorum? Bunu da demek uygun değildir. Evet. Ama yine bizim tavsiyemiz nedir? Bu konularda sakın halk hiç kendi eliyle müdahaleye kalkışmasın. Resmi makamlar izin verdiyse efendim her izin verilen şeyde illaki İslam'a uygundur dedi. Bu zaten layık olması nereden geliyor devletin? E, din karışamıyor. Öbür türlü olsa din müdahale edip de onu orada engellemesi gerekecek. E, burada şimdi layık olduğuna göre bu, bu izni verebiliyor. E, yani dini karıştırmadığı için dine danışmadığı için izni veriyor zaten. Fark orada çıkıyor. E, bu izni de verdiyse kendi mesuldür. E, dolayısıyla halka bir şey düşmez burada yani. E, caydırma, engelleme şeyi asla uygun değildir. İslam'a göre de vazifede değildir. Çıkan bir yanlış kul hakkı sıkıntıları da olursa mesuliyet toplanıp da sıkıntı yapanlara döner ahirette. Ne lüzumu var? Evet, Allahım sen razı değilsen ben de razı değilim der. En azından kalbiyle vazifesini yapmış olur. Evet. Bu konu ve topane konusu açıklığa kavuştu. Ee, tabii defile zannediyorum hafta sonu yapılacak. Ee, orada nasıl bir sahneyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. E belki Yapılsın. bazı yetkililer müdahale eder, mani de olabilirler. O da olabilir, Bizi de konuştuğumuz boşuna gider. Mutlaka topane olaylarının gölgesi altında olduğu için yetkililerden, gönlünden böyle bir şey geçiren varsa bile siyaseten cesaret edebileceğine e, çok fazla ihtimal Şimdi vermiyorum. Bir de başka ben, yer bilemem. mi yokmuş Mardin'de ya? Tabii o da işin bir başka tarafı. Yani orada eski yapı taş bina dolu var. Evet Mardin. E, gerçekten mimari açıdan yani çok e, başka ilginç yer yer. Bul, bu, bu Efendim, şimdi e, Adnan Oktar'ın hakkınızda e, yaptığı bir konuşma var. O konuşmayı hem sizle hem izleyicilerimizle paylaşalım ve e, ondan sonra Adnan Oktar'a vereceğiniz cevaplarınıza bir kulak verelim. Ama önce görüntüleri ve Adnan Oktar'ın Kübbeli Ahmet Hoca hakkında söylediklerine bir kulak verelim. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Öyle. yani kahvehane ortamı gibi bir ortam değil. Evet. Onu bilecek cüppeli. O konuşmayı yayınlarsanız orada anlaşılır gel yani benim kastettiğim. Hatır alışınız bir şey. Evet. Evet bakalım o konuşmayı. Yahya bin Esmil Gazi Hazretleri büyük zat. Mana aleminde gördü evliya Allah'tan. Çok önemli bir mesele. Dediler ki Allah'ın huzuruna çıktın, öldün gittin. Allah sana ne muamele yaptı? Yahu dedi ben bütün makamları açtım, açtım, açtım. Tam huzuruna beni aldı. Bana demesin mi ki ya şeyhe su, ey kötü ihtiyar, günahkar adam, yaşlıyken bile günah yaptın demez miydi? Ben de oraya kadar gelince işi bitirdik zannettim. Bana böyle deyince bir de günahlarımı şöyle yaptın, şöyle yaptın tek tek de sayınca dedim ki ben yandım. Yandım ama Allah'ın hikmeti işte, mübarek alimin ilmi oraya. Ama mübarek alim. Tam orada dedim ki diyor, ''Ya Rabbi, bana senin hakkında böyle rivayet gelmedi. Senin bana böyle yapacağına dair ben hadis okumadım. Benim rivayetim böyle değil. Mevla diyor, ''Ya Yahya, benim hakkımda ne haber aldın?'' Bak şimdi, al, muhaddis, ne kadar yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki bana Zühri anlattı. Ona Ma'mer anlattı. Ona Urbe anlattı. Ona da Aişe anlattı radiyallah. Ona da Muhammed Mustafa anlattı. Ona da Cebrail Aleyhisselam anlattı. Ona da sen anlattın. Bende hadis kaynak var. Ne buyurdum ben? Mevla soruyor bilmezmiş gibi. İnni lestahiyye nuaddi be İslam. Saçını, sakalını Müslüman olarak namazla, abdestle ağırtan yaşlı kulumu azap etmekten utanırım diye hadis var. E ben dedi 60'ı geçtim. Bembeyaz sakalla huzuruna geldim şimdi. Bana azap mı edeceksin? Mevla buyurdu ki ya ya ya sen doğru rivayet ettin. Sana söyleyen Zühri doğru söylemiş. Mamer ona doğru söylemiş. Urva ona doğru söylemiş. Ayşe ona doğru söylemiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye doğru söylemiş. Cibril benden doğru söylemiş. Hadi seni affettim git. He? Birkaç hadis bilsek ama adam orada da bildiğini unutur kardeşim. Böyle alim olacaksın ki tak tak tak, tak okuyacaksın. Biz nerede okuyacağız ya? Rezil oluruz kalırız. Ne delil, bahane ortaya koyacaksak Allah bize de onu telkin etsin, öğretsin fazu keremiyle, yoksa kurban oldu. Bak bu tip de konuşmaya hazırlanıyor. Yani şimdi evet. böyle imreniyor. Yani Allah'a böyle hitap etmeyi hazırlanıyor Allah'ın ismini bile anmadan. Ahbap evet. gibi yani, Tabii böyle arkadaş. sanki mahalleden arkadaşıyla konuşuyor. Değil mi? Şey. Sokakta konuşuyor gibi. Evet. Ee, Müminin suresi 57. Şeytan Allah'a sınırım. Gerçekten Rablerine olan haşretlerinden Allah'tan korkularından dolayı saygıyla korkanlar, yani Allah'ın saygıyla korkanlar, saygıyla ve onlar Allah'ın ulaştırılması emrettiği şeyi ulaşırlar. Rablerinden işleri saygıyla titrer, kötü hesaptan korkarlar. Böyle pervasız bir konuşma, daha iyi dayılamaz bir Müslüman. Haşa. Onlar Rablerine karşı gayb ona görmedikleri halde bir haşet içindeler ve onlar kıyamet saatinden işleri titremekte olanlardır. Evet. Ama cübbenin uslubundaki e, e, pervasızlığı görüyorsunuz. Evet hocam. Evet. İşte İslam'ın hakim olmamasının sebebi bu zihniyet ve bu kafadaki insanlar. Evet. evet. Bundan kaynaklanıyor. Yani İslam hakim olmaya bak söylediği kişi evliya diyor. Kendisi de zaten evliya olduğu imajını veriyor. Evet. evet. Dolayısıyla ideal insanlar biziz diyor. Allah'a karşı bu böyle hitap edilir diyor. Haşa. Evet, e, şimdi Adnan Oktar'ın hakkınızda evet. 3 Eylül'de yine flaş ekranlarında Ramazan dolayısıyla yapmış olduğunuz bir konuşmadan bir bölümü alıntılayarak oradan yola çıkıp bazı ayetler de okuyarak önce sizin üslubunuza ilişkin bir eleştirisi var. Daha sonra e, sizin kendinize bir evliya imajı verdiğiniz, bilemiyorum Adnan Oktar'ın e, tespiti öyle gibi bir iddiası var. E. E, Adnan Oktar... Size Şimdi ben o kendisini epey eski tanırım. Evet. Hukukunuz var 25 mıdır? 25 sene evvel bir gittik. Ee, bazı arkadaşlar onun talebesiyiz dediler. Ee, bir görüştük. O zaman bir tutam sakalı vardı. Arnavut köyde bir köprünün ayağının altında bir evi vardı. Küçük bir ev. Orada bir görüştüm. Ben tanımıyordum onu. Orada bir görüştük falan. İşte Mehdi hakkında bazı şeyler başladı yine rivayete. Şöyle gelecek, böyle gelecek. Dedim Medine'de doğacak falan. İşte Mekke'de çıkacak. İşte hadisler öyle sahi hadisler. Dedi ki işte yok dedi İstanbul'dan çıkacağına dair de rivayet hadis var. Nerede çıkmış dedim bu hadis. Ondan sonra dedi, dedim adı Efendimiz'in adı olacak. Babasının adı babasının adı olacak. Ebu Dağut adı bunlar hep sahih. Ee, Biri vaat dedesinin adı da olabilir dedi işte. Adnan dedesi var ya Efendimizin falan. Ben tabii baktım baktım yani ima ima ima olan geliyor konu. Ben de dedim ki ya İmam Rabbani Mektubat'ta bir hadis naklediyor. Kaynaklarda da geçiyor. Ee, Mehdili düzene bir bulut alanacak Buluttan da bir melek nida edecek. İnnâde racüle mehdiyun fettebi'o. Bu adam Mehdidir ona uyun diyecek. Şimdi konuyu kapatmak için dedim ki o bulutu görürsek, o sesi de duyarsak kim hakkında denirse biz ona uyarız dedim. Yani ki tamamen konu kapansın diye. Artık işte epey bir 25 senedir o bulut bulut o sesi şey edemedi demek, e, dengeleyemedi bir de maddi imkanlar yani da var Andavuktan ama. Yani Androhtar Mehdi'lik e, iddiasında ama. E, e şimdi zaten bir kere ben e, bir kanalda dinledim. Benim o hemşerim var bir tane görevleri, programcı, objektifi sunuyordu. Benim Kadir köylüm Şelim hemşerim diyorsun? o. <gülüyor> o dedi ona efendim böyle mi şöyle mi yok dedi ben demiyorum dedi. Ama 100 tane hadis var bana uyuyor dedi. Bunu televizyonda söyledi. Yüz tane hadis bana uyu Ben de o zaman bu kitabı yazdım. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. O diyor ki hadisleri inkar ediyor. Halbuki hadislere imanda benden ileri iddiacı kimse yok. Ben ne diyorum? Muhakkak gelecek. Ama e, bu yüzyılda değil. Oradan da bana diyor ki sen diyor bu yüzyılda da geleceğini eskiden vaazda söylemişsin 15'im sen o kayıtları çıkartmış. Sen niye değiştin? Ben değişmedim. İlk 25'te gelirse gelir. Biz de o zaman beklentideydik. 1425'e kadar bekledik. Şu anda 1431 15. asır Hicri 15. asırın ilk çeyreği geçti. İmam Rabbani de diyor ki kitabın kitabın arkasında kapak. O zaman da Mehdi fırkası çıkmış Hindistan'da. Şimdi diyor bin, bin, bin, 1028. İmam Rabbani vefatı 1034. Yani Hicri konuşuyoruz. 1028 oldu geçti diyor. Daha bu yüzyılda gelmez. İmam Rabbani'ye göre de bu yüzyılda gelecek diyor kendisi. Halbuki İmam Rabbani diyor ki 28 oldu. Daha gelmez. Şimdi biz de çelişkide değiliz. Çünkü o zaman 1425'ten evvelki konuşmalarımız. 25'ten ileri şurada 6 sene olmadı. Biz bu 6 senede baktık ki bu ilk çeyrek geçti. i̇mam Rabbani büyüğümüz. Müceddit. Bu zat ki diyor ki ilk çeyrekte çünkü alâ râs-ı sene. Ebu Davud hadis her yüzün her yüzün başında Allah bu ümmet men yüceddidül ya zil ümmet emradin. Allah her yüzün başında bir müceddit gönderir. Hazreti Mehdi gelecekse zaten odur müceddit. O zaman başkası gelmez. Yani Adnan sizin Mehdi konusundaki Ben bu kitabı görüşünüz... yazınca evet. bu kitabı yazana kadar ben çok mübarektim. Kendi bana ne evliyası ne mübareksin böyle bana iltifatlar düzüyordu böyle. Mamafi bir ilginç sözü var onun. Ne zaman ben Mehdi bu yüzyılda ge gelemez. Bu yüzyılda çünkü milleti kandırmayın, oyalamayın deyince ben İslam'ın hakimiyetini istemiyormuş oldum. Mehdi hadislerini inkar ediyor durumuna evet, düştüm. Halbuki ilişkin... şu kitabın 245 sayfa ayet hadis dolu hepsi Mehdi'nin geleceğinin ispatı. Hepsi. Evet. Bir iki noktada tarihle ilgili konuşuyorum. Size Mehdi gelecek. Size ilişkin eleştirisinde ittihadı İslam'ı geciktiriyor. Ee, ve, o kadar gücüm varsa hemen ilan edelim de gelsin. Ay şu maksatla söylüyor. Yani <gülüyor> Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek dolayısıyla bir ittihadı İslam'ın e, bu yüzyılda olmayacağını Ama hadis, sahih hadiste yüzyılın başında kaydı varsa ben de bu kaydı demeyecek miyim? Bu konuda gayret göstermemesi Ama gerektiği Ama şu insanları perişan ediyorlar. Mesela başka bir şehler daha var isimlerini vermeyeyim. Ee, millete Mehdi geldi. 2010, 2015 devamlı gün vererek çuvalları hazırlayın, Hayır, unları doldurun, yalan evleri satın. İtikada itikada ilişkin şeyler söylüyorlarsa bence isimlerini verin. Yok Ama şimdi onu veremem. Şöyle bir durum var. Yani millet evini barkını sattı. Unları, çuvalları doldurur. Bütün aşkına. unlar küflendi. Filistin'de var. Dünyanın her yerinde böyle insanlar var. Türkiye'de e insan, de var mı? E, Türkiye'de de vardır bu kısım insan. E şimdi geldi gelecek. 2005'te çıkacağım. 2010'da çıkacağım. Böyle beklete beklete yanındaki birçok insan ayrılıyor. Niye ayrılıyor? Hadi 5'te çıkacaksın. 10 oldu. E, durun sabredin çıkacağım. E, çıkacaksın da 40 yaşında olmak lazım çıkarken canım. Ne yaşı tuttu ne başı tuttu yani. Hiçbir yeri tutmuyor ki. E, hal böyle olunca şu konuşma üstü bunu söylüyor. Mahmut Efendi Hazretlerine saygısı var mı? Yok. Bu kendisine onu soruyorum. Ooo Mahmut Efendi Hazretleri Evliya'nın reisi şöyle böyle çok metheder. Ben bu anlattığım kıssayı kitaplarda kaynaklarıyla veririm. Bütün sayı kaynaklarda aynı bu üslüple Mahmut Efendi Hazretleri'nden defaatle dinledim. Dolayısıyla biz uydurukçu değiliz. Biz uyucuyuz. Biz müttebiyiz, müptedi değiliz. Hal böyle olunca kendisi efendim bize çok çatıyor. Bize neler etti bir ara. Yok Ergenekoncu, yok şunlar bunlar çok cahil, mahil. Bir de bir dediği bir dediğini tutmuyor. Birçok alim diyor. Bir cahil diyor. Şimdi o konuda bir sözü Mesim var ama diye, bir arası her vereceğim. Her akşam bir, her bir kanalda bana telefon geliyor, mesaj geliyor. Adnan Hoca şu kanalda, efendim adını veriyorlar kanalların. Çıkmış konuşuyor. Şimdi bu, yani benim vaktim de yok. Bunu siz sordunuz diye cevap veriyorum. Ne bunları dinlemeye vaktim var, ne bununla ilgilenmeye vaktim var. Bir ayet bir hadis okurum, daha faziletli olur yani. <gülüyor> evet, Onun için. ama Adnan Hoca'nın e, sizinle ilgili bir başka cümlesi var. Tabii çok şey sarf etmiş, e, çok söz söylemiş sizinle ilgili ama e, onu... Bir ara verelim, o aranın ardından sizinle paylaşalım. Zaten son bölümümüz olacak. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız var, son aramız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hocayla programımızın son bölümündeyiz. E, gündemi konuşuyoruz. Tabii e, tartışma konuları içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın bizzat kendisi var. Özellikle Adnan Okta'nın hedefinde. Az önce e, çok sağlıklı olmasa da Adnan Okta'nın Cübbeli Ahmet Hoca konusundaki e, görüşlerini, özellikle üssü bunu e, eleştirirken, ee, bazı esnasındaki üstü, bunu flaş ekranlarındaki bir konuşmasından yola çıkarak yaptığı eleştirileri aktardık ama Kübbeli e, Ahmet Hoca'nın da o konudaki cevabını e, tamamlayalım. Evet. Şimdi Sonuçta bir, geçmişe dayanan bir ihtilaftan kaynaklanan. Ama i̇htilaf tabii çok o sizin, geçmiş değil bir, bir iki sene. Şey, şu kitap çıkmayla ihtilaf oldu. Hatta bana dedi ki ne olur Mehdi hakkında bir kitap yaz onu ben tevzi edeceğim. Dünya kadar istediğin kadar dedi. Çünkü Mehdi hakkında ben bir kitap yazdığım zaman tabii Adnan Oktar Mehdi'dir demeyeceğim ama e, ona vereceğim baskıyı falan. Artık orada başında sonda bir ithaf mı yapacak, bir şey yapacak. E, ben yazmadım. O zaman nasip olmadı. E, şimdi ben bunu yazdım. E, bunda da bu yüzyılda gelmeyecek deyince e, bütün hesaplar suya düştü. Her şey bozuldu. Ben İslami basını uyarmıştım. Kaç senedir konuşmalarımda da var. Yani her şey para değil. Para alıp da reklam şeklinde bu Harun Yahya adı altında bu işleri yaptırıyorsunuz. Paralar alıyorsunuz ama bir gemiye milleti bindiriyorsunuz. Nerede indireceğiniz belli değil. Ondan sonra adam ben Mehdi'yim dediği anda çok insan efendim sizin o reklamlarınızla şeylerinizle, CD yayınlarınızla efendim buraya kapı, saplanacak, kapılacak, gidecek bir batıla. Bundan dolayı çok mesulsünüz. Kaç kere dedim şimdi bana bazı yayın organlarından haber geliyor. Efendim artık reklam almıyoruz. Badekar Abil Basra. Ben de dedim şimdi hiç onu ben bir şey saymam. Yani hassasiyet olarak görmüyorum. Çünkü herhalde başka bir ihtilaf çıktı aranızda da almıyorsunuz. Öbür türlü yani böyle bir 50 milyar 100 milyar versen yani eski rakamdan çarşaf çarşaf istersen Mehdi'yim de istersen Mesih'im de istersen Peygamber'im de reklamını yayınlıyorlar. Hem de bu yani İslami geçinenler. Hiçbiri ehli sünnet midir değil midir hurafe midir değil midir kaynağın nedir soran yok. Böyle bir din anlayışı olur mu ya her şey para mı ya her şey reklam mı ya. Yapmasınlar bunu Allah aşkına daha fazla zarar veriyorlar İslamiyet'e o boyalı basından ya. Çıplak resim verenler, efendim mayolu kadınları teşhir edenlerden daha fazla vebale giriyorlar ya. Orası günah sokuyor, burası itikadını bozuyor. Her gün bir mesele çıkıyor. Bu Ramazan'da mesela en İslami gazete geçinen, her tarafı eleştiren öyle hocaları e, vermiş ki e, şey Yunus bir Yavuz'un yazısını yayınlıyor. Adam da diyor ki 8 rekattır teve diyanete de teklif ediyorum. Camilerde 8'e indirin. Ya milletin din namazına kadar da değiştirme teklifleri. Ya bu İslami gazetede çıkıyor. En İslami kastedede. Ya ama şimdi bu bu zararı o tenkit ettikleri gazeteler vermez ki. Ya o kadar veremez. Çünkü neden? O verse bile onu okuyan o sınıftan değil. Ya, bunu okuyan bütün İslamici ama teravih kılan okuyor bunu. Ay bazı çevrelerde e, birkaç senedir eee teravih namazlarının 8 rekat kılındığını ben biliyorum, duyuyorum. Hayır şimdi kılındı, kılınmadı. O teravih değil. 8 rekat Allah rızası için nafiledir. 8 rekat teravih olmaz. İstersen 2 kıl istersen o 50 kıl. Teravih 20'dir. Adı teravih niyeti olacak. E 8 kıl kılsam ne olur? Namazdan zarar gelmez 8 kıl. Efendim 2 kıl o beni alakadar etmez. Teravih değil o. Ama şimdi bu adamın yazısını niye yayınlıyorsun Ramazan günü? Efendim Osmanlı'dan beri bu kadar teamül, bu kadar tevaşür. Şimdi Yunus Bey Hoca senecek. dediniz Uludağ Üniversitesi'nde profesör unvanı taşıyan ilahiyenin ilahiyatçısı bir hocamızdan bahsetmiş oldunuz. Ee, Yunus Vehbi Hoca 8 derken e, Dayandığı mesnet e, Dayandığı mesnet Ben onu anlattım Flash TV'de Ramazan programında Dayandığı mesnet Ayşe annemizin Ramazan'da da olsun haricinde olsun 8 rekattan fazla kılmamıştır şey 11 rekattan fazla kılmamıştır diye Bukhari'de bir rivati var Bu bir Ayşe annemizden gelen bir rivatidir Bu da teheccüd hakkındadır Teheccüd hakkındadır Vitri çünkü teheccüde tehir ederdi 8 teheccüd 3 de vitri 11 ederdi Teravah hakkında değil ki. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz kıldırmış bunu yani camide 20 rekat olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 rekat kılmasaydı e, Hazreti Ömer bunu 20 olarak meşru edebilir miydi? O, onu bırak. Hazreti Ömer o kadar ittibacı ki. E, acele bile ne diyor? Resulullah'ın seni öptüğünü görmesem sen bir taşsın seni öpmezdim diyor. Bu kadar e, bu işte ileri gelen bir insan. Efendim 20 rekatı Ömer uydurdu. Haşa vekelle Yani bunlar çok büyük iftira olur Hazreti Ömer'e. Yani tabi tabii o öyle deniyor <gülüyor> olabilir. De, Hazreti Ömer de 20 Emevi 20 namazı filan e, diyerek kıldığımız e, ya, camilerde Emevi, kılınan namazlara Emevi ilişkin Emevi namazıyla ne alakası var? Hazreti Ömer'den beri, sahabeden beri geliyor. Emevilerden çok önce bu rivayetler 20 oldu. 20 olarak sabit oldu. Hübeyl imametinde aralarda terviheler, be, beklemeler, zikirler yapılarak bunlar işte, sabit. Burada tevatür var. Buna bu kadar sahabe Emevi döneminde bu kadar sahabe vardı. Şehit olmayı bile göz aldılar. E ne kadar mücadele yaptılar. Ayağa kalktılar. Böyle din değiştiğini görselerdi. Bunlar dururlar mıydı? Bir şey demeden. O kadar sahabe vardı Emevi döneminde. Dünya boş muydu yani? Biz böyle bir şey görmedik Resulullah'dan Hazreti Ömer'den. Ne yapıyorsunuz diyen biri çıkmadı mı biri rivayet? Evet. E, şimdi süremizin sonundayız. E, süremiz bitti arkadaşlar. Öyle işaretini var mı? Bir VTR daha var diyordunuz. Var onu da vereceğim şimdi. E, 20 saniyelik. Çok kısa bir VTR. Yine e, Adnan Oktar'ın Cübbeli Ahmet Hoca'yı eleştirdiği e, konuşmasının yaptığı 20 dakikalık bölümün bir başka yerinden... Ben de Adnan Hoca'ya bir teklif veriyorum. 20 saniyelik teklif buyurun. vereceğim. Diyorum ki desin ki, bütün kamuoyuna deklere mi diyorsunuz? O lafları da hiç kullanmak istemiyorum. Teklif diyorsunuz. Teklif Trai diyelim. Desin ki ben Mehdi değilim. Ama öyle hadis bana uyu, bana uyu, peşinden bana diyorlar mı diyorlar, diyorlar Ama yok, amasız. Ben Mehdi değilim. Mehdilimi ile hiçbir zaman ilan etmeyeceğim. Ettiğim anda şerefsizi merkez suratıma tükürebilir. Desin ben pay bırakacağım. Bu yüzyılda da çıkabilir payını. <gülüyor> Çok enteresan bir şey İyi söyledim. bir teklif yapıyorum kendisine. Evet. Peki arkadaşlar o veterinemiz hazırsa Adnan Oktar'ın Cübbeli Ahmet Hoca hakkında eleştirilerden sonra bir bölümde başka bir yaklaşım sergilemiş. Onu da böyle kulak verelim. Fakat cübbelinin e, konumu önemli olduğu için söylüyorum. Evet hocam. Çünkü ahir zamanın önemli bir şahsıdır. Evet. Yani evet. önemli bir şahsıdır. Yani benim kanaatim, samimi evet. kanaatim hadislerle belirtilmiş bir insandır. Evet hocam. Ahir zamanda geleceğe vazife yapacağı bildiren bir insandır. Evet. Onun için uyar. Şimdi eleştirdikten sonra... E, tabii çok sayıda eleştiri bandı var sitesinde. E, biz bir bölümden Bütün mesai bu kitap çıktı çıkalı benle. Ama hayır durmuş. sizin için diyor Çok büyük ki... de var diyor. Benim adıma da bütün siteleri almış. Para da bol darpane gibi maşallah. E biz yani iki server, mörvür onlarla uğraşamıyoruz. Her tarafımız tıkanmış. E tabii 11, 20, 50'li cüppeli cüppeli, peli, beli öncesi sonra hepsini almış. Adam cüppeli diye giriyor oradan bununla karşılaşıyor. Ya bütün mesai benden uğraşmaya harcayacağına e bir adamı Müslüman etme kardeşim. Birinin namaza başlat ya. Hayır sizin için e, geleceği bitirme. hadislerle belirtilmiş demek suretiyle demek kendisine diyor? sormak lazım. Bilmiyorum. Sizin geleceğinize ilişkin bir hadise rastladınız Geleceğime mı? Geleceğime ilişkin o şunu kastedebilir. Yani ama şimdi vazife yapacak diyor. Evet. Şimdi o vazife yapacak demeseydi kötüye çekeceğim. Ama vazife yapacak deyince biraz çelişki olur. Ahir zamanda geleceği vazife yapacağı bilinen bir insandır. Onun için uyarıyorum. Diyor. Yani vazife yapacağı şu... Mehdi birisi Medine'deki bir alim reddedecek de Mehdi onu katledecek diye bir hadis var yani hadis demeyelim haber var eser var. Onu mu kastediyor acaba yani e, bu işte Mehdi inkar ediyor onun yani Mehdi inkar etmiyoruz da onun olduğunu inkar ediyoruz ya. E, böyle e, reddediyoruz durumda, demek yani, daha doğru inkar çünkü var olan bir şeyi reddetmek gibi doğrusu e, reddetmek herhalde. reddediyoruz hal böyle <gülüyor> olunca e, tabi öyle inkar yanlış yerde kullanmayalım. Reddettiğimize göre acaba onu mu kastediyor? Hadislerde hani Mehdi'nin karşısına çıkacak hocalar çıkacak işte bu o hocalardandır mı kastediyor? Vazife yapacaklar neyi kastediyor? Bilmiyoruz şimdi evet, adam bunun hocam, lafı ayet değil hadis değil. Bunu tahlille <gülüyor> uğraşırsak. Hayır yani bir yerde görür ve kendisiyle konuşma fırsatı bulursak bu konuyu da sorarız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, Kübbeli Ahmet Hoca bir programın daha sonuna geldik. Az sonra gece hattında Gökkan Taşkın sizlerle birlikte olacak. Biz önümüzdeki hafta Cuma günü yine 20-25'te sizlerle olacağız değerli izleyiciler. Hoşçakalın.